Ey canlar canı uğrunda, Can vermeyi cana minnet bilen, Ecdadın yanık sevdalıları! Ey kendisini ellerden, Yağan karlardan, esen yerlerden, Havadaki turnalardan, Su içtiği kurnalardan, Yerdeki karıncalardan kıskandığım, Allah'ın mühür gözleri! Ey karanlık günlerine ışık olsun diye, İslam'a aşık olan, Allah'ın meleklerden kıskandığı, Onlara karşı iftihar ettiği miski amber kokulu kullar, Ey elinin kınası kurumadan, Mehmed'ini son defa gören üç günlük Ayşelerin, Fatmaların nesli Necibi, şehit çocukları, gazi torunları, Ey Allah'ın yumruk kadar kalbine, fokur fokur kaynayan yanardağ misali, İman ve aşk koydu ümmeti merhume Ey doğuştan asker doğan Serhadden serhade Bir kuş gibi uçan ufuklarla yarışıp Çağları da bir o cephede Bir bu cephede tahtar, valiye çeviren Osmanlı'nın torunları Ey Allah'ın davasına Gözyaşlarını mürekkep kirpiklerini kalem yapan Karanlık gecelerin yıldızı... Ey Hicaz bahçesinde açılmış Yasemin göğüslü bir çiçek Ve harem toprağından çıkmış düzgün boylu bir selvi olan Muhammed Mustafa'nın ümmeti Çanakkale'de insanlığı şaşkına çeviren on Onbaşıların, Yahya Çavuşların, Binbaşı Lütfilerin Sarıkamış'ta eksi altmış derecede bir elinde dürbünle düşmanı gözlerken, öbür eliyle duadayken, donan, binbaşı Mustafa Nihatların, Medine'de ağaç, bi ilaç, mahrumiyeti ekmeğine sürüp canına katık yapan, yiyecek bir şey bulamadığından dolayı çekirgeleri yemeye mecbur kalan, Fahrettin kıcıman Paşa ve onunla birlikte mücadele edip Muhammed Mustafa'yı, Elini Yahudi ve Hristiyan'la kaptırmayan, Sahabe-i sonra İslamiyet'e en büyük hizmeti yapan, Osmanlı'nın yetim torunları. Muhterem dinleyenlerim, Çanakkale zaferinin 91. Yül dönümü e, dolayısıyla, Bu seccade vatanı, İslamiyet'i bize miras bırakıp, Hem dünyamızı, hem ahiretimizi gülşen eden, Mübarek şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anar... ...onların bu ulvi hizmetlerine mukabil... ...bizim de bizden sonrakilere aynı hizmeti seve seve götürmeye... ...Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Tarih ortak değerlerimizden birisidir. Özellikle Çanakkale zaferi yakın tarih içindeki yeri bakımından son derece anlamlıdır. Anlamlıdır çünkü... Türkler bitti, bir daha dirilemeyecek şekilde yere serildiler denilen bir zamanda bu savaş kazanılmıştır. Bu yönden bu savaş ve zafer bir dir diriliş cehdi, aynı zamanda bir birlik ve beraberlik sembolüdür. Bu itibarla Çanakkale mücadelesini kazanan ruhu keşfetmeye ve kavramaya muhtacız, hem de bugün ne kadar da muhtacız. Çanakkale zaferi Avrupa'nın hasta adam damgasını vurduğu bir milletin varlık mücadelesidir. Mücadele kaybedilirse her şey bitecekti ama savaş kazanıldı. Bir millet emsalsiz bir ateşle imtihan oldu. Bu mazlum millet Çanakkale'de tarihle hesaplaştı. Kendi varoluş tarihini yazdı. Üstelik de çok ama çok yorgun idik. Yıl 1897. Dömeke'de Yunan'la cedelleşiyoruz. Ardından Makedonya'da varlık mücadelesi veriyoruz. Libya'da İtalya ile kapışıyoruz. Trablus savaşı bitmeden Balkanlar alevleniyor. Oradayız. Karşımızda Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Karabağ namıyla bütün Avrupa... Savaşa giden memleket evlatları orada kalıyor. Bazılarının vücudunun dörtte üçü cephede kalıyor. Dörtte bir ancak eve geliyordu. Yıl 1914. Cephe bütün vatan. Yine kan, yine barut, yine ateş. Ve yine ateşin ortasındayız. Üstelik bu hengamede içerideki siyasiler iktidardan pay kapmaya çalışırken... Sarıkamış Allahu Ekber dağlarındaki eksi altmış derece soğuk... Bu cehennemi 86 bin vatan evladını yutuyor ve Çanakkale'ye geliyoruz. Çanakkale yaşanmadan onu gereği gibi anlamak mümkün değildir. Onu gereği gibi yaşamakta güçlü iman sahibi olmaya bağlıdır. Önce o cehennemin içinde savaşan dedenin sahip olduğu imanı ve aşkı analiz yapmak gerekir. Yani Müslümanın amentüsünü. Bütün mesele buradadır ve burasıdır. Buradaki şifrelerin çözülmesi gerekir. İmanın gücünü ortaya gereği gibi koymadan... Sürekli silahı ve fizik gücü konuşmak... Çanakkale, Çanakkale ruhuna ters bir hareket olur. Bitmiş bir ordunun veya bir Kanarya'nın... Bu kadar kartal pençeli... Azmanlarla savaşıp galip gelmesini... Mantık asla kabul etmez. Etmez! Etmez! ''Eğer bir imanın ardında ilahi aşk onu güdülerse, eğer tetiğe basan cepheleri darmadağın eden Muhammed Mustafa'nın aşkı ise, böyle bir aşk varsa bu aşkın önünde durmak resmen intihardır.'' Muhterem dinleyenlerim, ''Aşk çok güçlüdür. Gücü öyle bir büyüktür ki hiçbir şey ona mukavmet edemez, onun karşısında duramaz, onu asla yenemez.'' Aşkla varamayacağınız yer, ulaşamayacağınız yol ve hedef yoktur. Aşkı yaşayanı, aşkın bizzat kendisi korur. Aşkı yaşayanı, aşkın bizzat kendisi korur. Aşkı yaşayanı, aşkın bizzat kendisi korur. Unutma, sakın aşkın dışında bir gerçek arama. Arama yoktur. Çünkü onu Allah yarattın. Allah'ın kullarına en büyük ihsanı aşktır. Allah'ın kullarına en büyük ihsanı aşktır. Allah'ın kullarına en büyük ihsanı onun aşkıdır. O bir deryadır. Ona dalmayan onu bilmez. Bizim ecdadımızın mayası Allah ve Resulü aşkıyla yorulduğu için yüreği aşktan yoksun olan süflilerin, adilerin, çanakkaleyi anlaması mümkün değildir. Batı maddeden ve menfaatten anlar. O düşünürken kafası ve kalbiyle değil... ...boğazı, midesi ve affedersin belden aşağısıyla düşünür. Onun lügatında aşk-ı ilahi, irfan, gönül yoktur. Şu son 90 yıllık çarpık eğitimin... ...enjekte ettiği, dünyamızı da ahiretimizi de... ...darmadağınık eden eğitimin oluşturduğu kafanın... Çanakkaleyle ne alakası var? Kenarı kırık cetvelden doğru çizgi çıkmaz... Dede Osman'ın ne güzel demiş... İncir ağacından oklava... Arpa unundan baklava olmaz... Bizim ecdadımızın aşkı... Aşkı ilahi olup... Göz açtırmayan bir dertti... Bu dert... Bu derde... Maruz kalan ondan zevk alıyordu... Bu derde düşen deva istemezdin... Acı çekerdi ama... Bu acıdan kurtulmayı aklından bile geçirmezdin... Uğrunda fedakarlık yapamadığı... Uğrunda fedakarlık yapamadığı veya yapmadığı aşkı, sevgiyi yüreğinde taşımaz, onun yüzüne affedersiniz tükürürdü. Size bir örnek vereyim. Örnek vereyim de iyi düşünün. Cihanı titreten Osmanlı'ya, Osmanlı'ya İstanbul'da aldığı abdestle sabah namazını Tuna boylarında kıldıran bir aşkın örneği. Şimdi hep beraber doğruca, Medine'ye gidiyoruz. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındayız. Bizi cepheden cepheye koşturan ruhum babası Muhammed Mustafa'ya ithafen yazılmış. Medine karargah subayı İdris Sabih Paşamızın beyitleriyle size seslenmek istiyorum. Her şeyimiz bitmiş fakat ona aşkımız at asla bitmemiş. Onun aşkını içtikçe daha fazla susadık ve neticede paşamız her şeyin tükendiği ortamda, ilahi yardımın bir yerde geciktiği ve gelmediği esnada sanki Resul-i Ekrem teselli ediyormuşçasına diyor ki, Nedense kimseler anlamaz eyvah! O kadar saf olan Dileğimizi Bir ümmi isen de Ya Resulallah Ancak sen okursun Yüreğimizi O Nedense kimseler Anlamaz eyvah O kadar saf olan Dileğimizi Bir ümmi isen de Ya Resulallah Ancak sen okursun yüreğimizi ne ak ettik hep senin için o ulu kitabın hakkı için aziz gücümüz erisin erişmesin uğrunda her zaman döşeceğiz ah nakallar ak ettik hep senin için o ulu kitabın hakkı için aziz gücümüz üzerisin erişmesin uğrunda her zaman döşeceğiz yapamaz artur evladı sensiz can verir canını veremez türkler ebedi khadimul harameyiniz al sektör avzanı Romus Bakiller, yapamazlar toro lanladı sensiz. Can verir canını veremez Türkler. Ebedi, Kadi mülharremi Ölsek de Ravzanı, ruhumuz bekler. Ölsek de Ravzanı, ruhumuz bekler. Ölsek de Ravzanı, ruhumuz bekler. Dedemiz özetle diyor ki sayın dinleyenlerim. Ya Resulallah senin her ne kadar okuma yazman yoksa sen her ne kadar ümmiysen ...bu Osmanlı Devleti... ...bu Türk milletinin... ...kalbindeki duyguyu sen bilirsin... ...ya Resulallah. ...bizim hangi niyetlerle... ...yaşadığımızı ve savaştığımızı sen biliyorsun... ...ya Resulallah. ...biz senin bize getirmiş olduğun... ...Kur'an'ı... ...müdafaa ve savunma noktasında... ...ne kanlar akıttık ya Resulallah... ...senin hukukunu müdafada... ...emsalsiz fedakarlıklar ortaya koyduk... ...ya Resulallah. Gücümüz ister yetsin ister yetmesin. Biz senin için savaşmaya yemin ettik. Bu savaşları asla ve kat'a inkıta uğratmayacağız. Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin biz torunlarıyız ya Resulallah. Canımızı veririz ama sen bizim cananımızsın seni biz kimseye kaptırmayız ya Resulallah. Kıyamete kadar Mekke-i Mükerreme'nin ve Medine-i Münevvere'nin muhafızı ve bekçisi biz olacağız ya Resulallah. Ola ki, ola ki ölsek bile ruhumuz Medine-i Münevvere'deki senin Ravza-i Mutahharan'ı beklemeye devam edecektir buyuruyor. Çanakkale'nin ardında, Çanakkale'nin ardında bu ruh yatıyor bu Çanakkale'yi lütfen başka yerlere çekmeyelim. İnsan bir kere sevdiği şeyi artık kendi benliğinin bir parçası bilmeli, onu kendisiyle aynıleştirmeli, kendinden ayırmamalı. Onun için dedelerimiz din eşittir aşk artı iman formülüyle, din eşittir aşk artı iman formülüyle 26 milyon 400 bin kilometre karede at oynatmıştır, at! ...Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi... ...Vel adiyyati tabuhan... ...fel muriyyati kaduhan... ...fel muğiyyrati subuhan... ...Vel adiyyati koşan atlara yemin olsun... ...fel muriyyati kaduhan... ...dık dık giderken... ...nallarından kıvılcım çıkaran atlara yemin olsun... ...fel muğiyyrati subuhan... ...sabahın erken saatlerinde... ...bir oraya bir oraya... ...baskın yapan atlara yemin olsun... ...fe eser nebiyyinek'a... ...her tarafı toz ve dumanak katan ...atlara yemin olsun dedi... ...Rabbim... ...o ilahi, ilahi kelimetullah için... ...o cephede bu cephede... ...ve özellikle de Çanakkale'de koşan atların... ...ayaklarından kalkan tozların zerresine... ...bir başım değil bin başım feda olsun... Biz bu aşkı kaybettiğimizden dolayı bugün inliyoruz, haşerat gibi adamların çizmeleri altında eziliyoruz, dik duramıyoruz. Sudan ayrı ve uzak kalan balık diri kalır mı? Saygıdeğer dinleyenlerim. Çanakkale'de savaşan ruhun aşkı şartlı bir aşk ve sevgi değildi. O aşk pazarlıklı bir aşk değildi. Aşk bedel ister dediler. Biz o bedeli de Çanakkale'de ve sair cephelerde seve seve ödedik. Aşk şirk de kabul etmez. Ortak da kabul etmez. Ecdadın aşkında şirk de yoktu. Şirk bulaşmış bir aşk asla Çanakkale'de başarılı olamazdı. Mal aşkı, kadın veya erkek aşkı, para aşkı, rütbe aşkı bunlar... İlahi aşkın şeriki olsaydı Sen Çanakkale'de dibe vururdun dibe Malın zekatı mal vermektir Paranın zekatı para vermektir Aşkın zekatı da can vermektir Senin de deden bu zekatı da Çanakkale'de verdi Sen bugün için ayaktasın Sen bunun için ayaktasın Hayattasın Bazıları hala Osmanlı aleyhtarlığı yapıyor. Çanakkale aleyhine ileri geri konuşuyor. Kalemini kafasını midesi uğruna satmış... ...kara vicdanlı insafsızdan... ...başka ne beklenir ki? Bu millet İslamiyetle ikiz kardeştir bunu iyi bilin. Bu millet İslamiyetle ikiz kardeştir bunu iyi bilin. Biz ondan hiç ayrılmadık. O da bizden ayrılmadı. Ne zamana kadar? Batının kuyruğuna takılıncaya kadar... O İslam bizim anamızdır. Bizi 900 seneden beri hep o emzirdin. Ana evladına zararlı gıda süt verir mi? İnsan böyle bir anayı savunmaz mı? İşte Çanakkale'de biz bu anayı ve onu takip eden vatan namus gibi mukaddesleri savunduk. İslam'ın bize, İslam, İslam bize vatan bıraktı, vatan. Malazgirt'ten bu yana... Hatta biraz daha geriye çek, ta çağlar ötesinden, bu yana bizim için, bizi savunan İslam'a, medyonuz, mecburuz, muhtacız, hele hele, hele hele, ha bugünlerde. Gözümüzün siyahı, göz yani, gözün beyazına ne kadar muhtaçsa, bugün de biz İslam'a o kadar muhtacız, ecdadın yaptığı savaşların mantığı budur. Osmanlı'nın devlet felsefede felsefesi de bunu ortaya koymuştur. Onların devlet felsefesi de bu rampa üzerine oturtulmuştur. Çanakkale'ye, Çanakkale'ye giderken bunları bir bir düşünelim. Çanakkale'yi konuşurken bunları göz önüne alalım. Çanakkale böyle yaşanır böyle. Ejdat oraya, damat gelin seyretmeye, nostalji yapmaya, piknik yapmaya, karanfil kokulu leblebiyle boza içmeye gitmedin. İslam'a olan vefa borcunu ödemeye gittin. Çanakkale için paneller yapılıyor, bilmem neler yapılıyor vesaire vesaire. Neden, neden, niçin o panellerde İslam savaşın zaferinde ağırlıklı bir unsurdur temasına vurgu yapılmıyor. Bu milletin... Ruhu İslam'dan... ...ayırmak mı istiyorlar? Onlar hangi ruhu ihya'ya gittiyse... ...sen de... ...ben de o ruhu ihya'ya... ...mecburum, mecburuz... ...Çanakkale öyle sadece birkaç düttürüyle... ...kutlanmak durumunda değil... ...onu birkaç dü düttürü ve mızıkayla kutlamak... ...yeterli değildir... ...sen merkeze gel merkeze... ...Çanakkale'ye bir de... ...buradan bakalım... Sen o insanları seviyorsan onların izini takip edeceksin. Onların ruhuna meftun olacaksın. Eğer onları takip etmeyeceksen onların zaferleriyle övünmeye ne senin ne de benim asla ve asla hakkımız yoktur. İngiltere'de asil zedeler diye bir sınıf vardır. Saf İngiliz sınıfı. Bunların kendilerine az gelenek ve görenekleri vardır. İçlerinden bir tanesi geleneği, tek bir geleneği terk etse adamı asil zadelikten kovuyorlar. Adamı asil zadelikten kovuyorlar. Peki bende Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ne kadar peki geleneği var? İbret alalım, ibret! Avrupa'nın da, Amerika Birleşik Devletleri'nin de, diğer ehli küfrün en büyük eksikliği, en büyük eksiği aşktır. Bunların ilahi aşktan iğnen ucu kadar nasibi olsaydı bunlar su yerine kan içmezdiler. İşte Bağdat, işte Filistin, işte Çeçenistan. Birilerinin gıpta etmiş olduğu emperyalist güçler, birilerinin kendilerine benzemeye çalışmış olduğu insanların profili bu. Bunu mu seveceğiz biz? Dün Haçlı savaşlarında da aynı vahşetleri uyguladılar. Tarih neler yazıyor neler. Bu adamların sabıkaları çoktur. Bu adamlar hem bu memleketin ekmeğini yiyip suyunu içtiler, içiyorlar da... ...hem de ülkenin temeline dinamit koydular ve koyuyorlar da... ...mesela Kurtuluş Savaşı'nda Yunan ordusunun bütün masraf ve giderlerini, silahlarını... ...Muğlalı Rumlardan olan Zaharov temin etmiştir. Ekmek yedi, yemek yedi çanağa, tükürecek kadar adileşmiş... Kara vicdanlı birisin. Bunların misalleri çoktur çok. Ürettikleri silahların denemelerini Afrikalı garip insanlar da uygulayan. Dünyanın değişik yerlerinde nükleer denemeleri yapıp hayatı zehir edenler. Bunlar değil mi? İşleri güçleri madde ve menfaat. Yemek içmek eğlenmek. Menfaati anasını babasını öldürmeyi gerektiriyorsa bunu dahi yapabilirler. Irak'ta savaşan demeyeceğim. Irak'ta insanlara soy kurum uygulayan ABD'li bir albay diyor ki, insan öldürmek ne güzelmiş ya. Söze bakın lütfen, insan öldürmek ne güzel ya. İşte, işte Amerika dedikleri apaçıklar bunlar. Bunlar, menfaatleri gereği mazlum insanları boğazlamak adamların genlerine işlemiş. Dün de aynı kafalar, aynı cinayetleri işlediler. Tanrı dünyayı idare etme görevini bize verdi. Hani ya sizin dininiz haktı, Muhammed'iniz gelsin de sizi kurtarsın. Muhammed öldü, geride er ve yiğitler değil, karı kızlar bıraktı istiza ve alaylarıyla. İnsan öldürmeyi kendi meşru, hakkı gören bunlardı bunlar. Bunların mı izinden gideceksin Ahmet, bunların izinden mi gideceksin Mehmet... Ayşem, Fatma'm, Türkiye bir İncil ülkesidir, İncil ülkesi olarak kalacaktır, diyen bir önceki başpapaz Papa Jean Paul ne demek istiyor? Ha? Ne demek istiyor? Bu sözden bir şey anlamıyor musun? Anlamıyor muyuz? Şimdiki papaz Benedictus da aynı, aynı Megola iddianın peşinde gidiyor. Ya bu adamlara davetiye çıkaran, ya bu adamlara davetiye çıkaran, Kösele suratlı, beyni uğrulaşmış olan, bir takım yerli cühelaya, cahillere ne demeli? Onun için, onun için, sayın dinleyenlerim, gözümün nuru, Onun için tarihimizi iyi bilmeliyiz. Bizde tarih, biz Müslümanlarda tarih, tefsir, hadis, fıkıh gibi din ilimlerinden kabul edilir kuran 'ani Kerim'in hemen hemen yarısı geçmiş ümmetlerden, akıbetlerinden bahseder. Onların düştüğü yanlışlara düşmeden, hayatı zehir etmeden, mutlu yaşantının temini için birçok yerde Allah tavsiyelerde bulunuyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geçmişi anlatıp geleceğe umutla bakabilmenin yollarını göstermiştir. Meşhur İslam alim İbn Haldun su nasıl suya benzerse gelecekte geçmişe öyle benzer sözüyle tarihin iyi bilinmesinin gereğine vurgu yapar. Dününü bilmeyenin bugün için bir şey söylemeye hakkı yoktur. Dününü bilmeyenin bugün için bir şey söylemeye hakkı yoktur. Dününü bilmeyenin bugün için bir şey söyleme hakkı yoktur. Aziz dinleyenlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden, hitabetle alakalı sünnetlerinden bir tanesi de mühim cümleleri Resul-i 3 üç defa tekrarlardı. Üç kere vurgu yapardı. Ona binaen bazı cümlelere, vokalle, yüksek frekansa vurgu yapıyorum. Çünkü Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem de şu an bizim yaptığımızdan haberdardır Allah'ın izniyle. Tarih, hafızayı millettir. Tarih! Hafızayı millettir. Tarih hafızayı millettir. Milletin hafızasıdır. Hafızasını kaybeden millet bitmiştir. O toplum bitkisel hayata girmiştir. 1071'de Malazgirt'te yapılan savaş, ceddimiz Sultan Alparslan. 1071'de Malazgirt'te yapılan savaşı ceddimiz Sultan Alparslan. Bizans ordusunu veya Roman Diyojen'i mağlub etti o savaşta. ''Yirmi bin kişilik ordu, iki bin kişilik Rum ordusunu birkaç saat içerisinde tarihe gömdü.'' ''Adam başına on tane Rum askeri düşüyor.'' ''Alparslan savaştan sonra Roman Endiyojeni çadırına davet etti ve ona sordu.'' ''Niçin mağlup oldun?'' ''Dedi ki, bilmiyorum Sultan.'' ''Sultan Alparslan tekrar sordu.'' ''Sen tarih okur musun?'' ''Hayır.'' dedi. ''O zaman Sultan Alparslan taşı gediğine koyarak dedi ki, işte.'' Tarih okumayan bir kumandanın ve milletin akıbeti budur. Tamam mı? Tamam mı dostum? O kadar. Orada kal. orda kal. Türk milletinin günümüze dek ayakta kalmasının sebeplerinden birisi de tarih bilincidir. Bu bilincin zayıflaması istiklal değil. İzmihlal yani yok olmak demektir. Yok olmayı getirir. Avrupalı tarihçi Raymond Kipling diyor ki Türkleri cephede yenmek yeterli değildir. Onların tarihini de yenmek gereklidir. Türkleri cephede yenmek yeterli değildir. Onların tarihini de yenmemiz gereklidir. Şimdi anlayabiliyor muyuz? Bu ülkede birilerin için İslam düşmanlığı Osmanlı düşmanlığı yapıyor. Bunlar kime çalışıyor? Kime? Resul-i Ekrem'in Mekke'ye, Medine'ye hizmet edenlere duası vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerek Mekke-i Mükerreme'ye, gerekse Medine-i Münevvere'ye hizmet edenleri Cenab-ı Hak dünyada ve ahirette aziz eylesin, şeref yap eylesin siyakında Efendimiz'in hadisleri vardır. Peygamber'in metettiği insanlara, dil uzatan insana ne demeli? Ha? Ne demeli? Ona sen karar ver kardeşim. Üstelik bunu sözümana bazı Müslümanlar yapıyor. Peygamberin peki methetmiş olduğu insana, e ee, dil uzatan bir insanın peki markası ne olur? Müslüman mı olur? Kafir mi olur? Münafık mı olur? Fasık mı olur? Sen de benim kadar müftisin. Sen karar ver. Senin deden o topraklara, o topraklara 450 sene hizmet götürdü. Oralarda 1 milyon 400 bin şehit verdik. Anadolu'daki Çanakkale, milli mücadeledeki şehitler harit. Sadece Suudi Arabistan topraklarında bir milyon dört yüz bin şehit verdik. Sadece Yemen'de üç yüz bin şehit verdik. Bu milletin, bu milletin üç kıtada gerek Avrupa, gerek Asya, gerekse Afrika da yani şehitlerin gömülü olduğu bir yer yani yok diye desem muvale yapmış olmam. ...Suğdu Arabistan çöllerinde... ...kilometre kareye... ...13 tane Osmanlı şehidi düşüyor. Ve şimdi Çanakkale'deyiz. Dünyanın en güçlü... ...en teknik... ...en eğitimli orduların karşısında... ...dünyanın en yorgun milletiydik. 18 büyük zırhlı... ...24 denizaltı... 13 torpido gemisi ve uçaklardan oluşan müttefik kuvvetler 506 topla günde ortalama senin dedenin üzerine, senin ananın üzerine 23 bin mermi gönderiyor mevzilerimize. Metrekareye 6 bin mermi düşen yerler bile var. Lütfen dikkatinizi çekerim. Metrekareye 6 bin mermi düşüyor. Dünya siyasi tarihinde, dünya savaş tarihinde böyle bir vaka görülmüş müdür? Metrekareye 600 mermi düşen, peki yerler bile var. Sabahtan akşama kadar 1800 tane top mermisi üzerimize düşüyor. Bizim elimizde ise çoğu eski demode 150 top var. Atılabilen mermi sayısı sadece 370 tane. Bu açığı kapatmak için bulunabilen tek yol ise mevzilere soba boruları yerleştirip top görüntüsü vermekten ibaretti. İngilizler ve komutanları Sir Roger Keyes, Amiral Robeck, Çanakkale'nin mutlaka geçilebileceğine inanıyor. Gemilerin en yakın tarihte Osmanlı Sultanı'nın sarayı önünde demirleyeceğine kesin gözüyle bakıyorlardı. Fransız komutan Gepra'da onlar gibi emin konuşuyor, bütün, bütün mesele İstanbul'a ilk girme şerefinin kime ait olacağını düşünüyordu. İngilizler mi, Fransızlar mı? Churchill, Çanakkale mutlaka geçilmelidir. Ve de geçilecektir. Osmanlı Devleti mutlaka yok edilmelidir diye. Bar bar bağırıyordu. Aynı günlerde Çanakkale, Müstahkem Mevkii. Aynı günlerde Çanakkale, Müstahkem Mevkii komutanı Cevat Paşa ise... ...subaylarını çadırına toplamış, şöyle konuşuyordu. Sen de şu an kendini o çadırda... Cevat Paşa'yı dinleyen olarak kabul et tamam mı? Paşamız diyor ki silah arkadaşlarım silah arkadaşlarım biz düşmanın toplarına ve zırhlarına karşı imanımızla çıkacağız. Şarapnellere ve mermilere göğsümüzü siper edeceğiz. Bütün dünyaya Çanakkale geçilmez sözünü bir dar mesel gibi söyleyeceğiz. Söyleteceğiz. Avrupa'da ise bayram var. Başkentler süslenmiş, tarihi kiliseler silinip süpürülerek zafer ayinine hazırlanıyor. Bütün Avrupa zafer müjdesi bekliyorken nihayet 18 Mart. Rahmetli Akif'in kimi Hindu, kimi Yam Yam kimi bilmem ne bela o dediği kuvvetler karadan denizden saldırıya kalkıyor. Her taraf bir anda cehenneme döndü. 300 bin ki yeni bulgulara göre... ...üç altmış bin şehide mal olan... ...Çanakkale'yi geçemediler... ...geçemediler... ...geçemediler... ...İngiltere'de avam kamerası... ...ve millet zafer beklerken... ...bir anda... ...matem havası... ...herkesin umudunu kesti attı... ...Çörçil eyvah diye inleyip... ...bütün hesaplarımız allak bullak oldu... ...mav olduk... ...diye mosmor kesilmeye başladı... ...Avrupa'nın hesapları tutmamıştı. Bin yıl süre... ...bize bayraktarlık yapan... İslam mahvetmek isteyenlerin emelleri... ...böylece bir kez daha... ...kursaklarında kalmıştı. Bu millet o gün Çanakkale'de... ...sahip olduğu güçlü iman ile... ...dönemin dev teknolojisini... ...böyle yendi. Bu millet ebedi varlığını bir kere daha... ...dünyaya suratına haykırdı. Bugün... Bugün varım, yarınlarda da var olacağım diyebildin. Çanakkale zaferinin özü ve özeti işte bundan ibarettir. Şimdi de Mehmet Akif'i dinleyelim. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir? Sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir. Değil mi sinede birdir, vuran yürek yılmaz. Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Bugün, bugün sorunlarımızın temelinde... ...Çanakkale'de, Çanakkale'de savaşan... ...o ruhu kaybetmemiz yatmaktadır. Tarihte o ruhun neler ortaya koyduğunu görüyoruz. Öyleyse bu memleketin sorunlarının... ...gerçekten çözülmesini istiyorsak... ...bu ruhu tekrar diriltmemiz gerekiyor. Aksi hareket gırgırdan ötüye geçmez. Kardeşim, asla unutmayalım... O insanlar Allah'a yakın insanlardı. Cephede bile bombalar altında namaz kılacak, savaşırken oruç tutacak, her mermiyi sıkarken besmele çekecek. Salatun tenjun salatun tenji saldıracak kadar Allah'la beraber olan insanlardı onlar. Çanakkale Savaşı'nda Çanakkale Cephesi Komutan Alman Mareşali biz o zaman Almanlarla beraber savaşa girmiştik. Bir gün bu Alman komutan Liman von Sanders bir gün cepheye teptişe geldi. Mehmetçikler önünde dizilmişken sıranın başındaki Mehmetçiğe iyi savaşıyormuşsun. İyi savaşıyor musun? Mehmetçik evet dedi. Peki niçin savaşıyorsun diye sordu. Cevap verirken Allah rızası için dedi. Adam bu cevaplar karşısında zınk dedi kaldı. Ve Türk subaylarına dönerek şunları söyledi. Bravo beyler, yaptığı işi Allah için yapan evlatlar olan bu millet mahvolmaz. Bu milletin sırtı yere gelmez. Çanakkale'de savaşan insan, kararlı ve fedakar insandı. Edremitli Seyit Çavuş 270 kilogram top mermisini Namlıya sürmesi imkansızlıkları inkar veya onlara. İsyan manasına geliyordu. Ya, ya çavuş bir avuç askeriyle tam üç alay düşmana karşı savaşıp tepeyi düşmana teslim etmedi. O insanlar yardımsever insanlardı. İngilizler esir aldıkları asker ve subayları canlı canlı denize atarken hatta hatta... Yasak olmasına rağmen bize, zehirli gaz kullanmalarına rağmen... ...bizim insanlarımız yaralı, düşman askerlerini sırtında taşıyor... kas katı kesilmiş, yediği peksimetin yarısını da onlara veriyordu. Ecdadımız gerektiğinde, gerektiğinde sert ama her zaman mert insanlardı. Ama onlarda mertlik mi dedin? Adamın lügatında böyle bir kelime yok ki... Churchill diyordu ki, Türkler insan sayılmaz. Onları fare gibi zehirleyin. Bugünkü İngiliz, bugünkü İngiliz ondan farklı değil. Görmek istiyorsan Irak'a bak. Irak'a bak. Irak'a bak. Ecdadımız imkansızlıklara sığınmadılar. Ecdadımız imkansızlıklara sığınmadılar. ...şartlara teslim olmadılar... ...ellerinden geleni yaptıktan sonra... ...Allah'a iltica ettiler... ...ve imkansızı başardılar... ...sayın dinleyenlerim... ...ölüme hazır olmayanların... ...yaşamaya hakkı yoktur... ...ölüme hazır olmayanların... ...yaşamaya hakkı yoktur... ...davası uğruna... ...ölümü göze alan kişiyi... ...durduracak Allah'tan başka hiçbir güç yoktur... ...davası uğruna... Ölümü göze alan kişiyi durduracak Allah'tan başka hiçbir güç yoktur. Hedef eğer belliyse, diyelim ki geminin hedefi belliyse ona bütün rüzgarlar yardım eder. Aksi halde ona hiçbir rüzgar yardım etmez. Sen İslam'ı korursan, sen dinini korursan o da seni koruyacaktır. Sen İslam'ı korursan, o da seni koruyacaktır. Savunmadığın İslam'dan, savunmadığın İslam'dan, aşkına bedel veremediğin Kur'an'dan bir şey bekleme. Bir şey bekleme, bir şey bekleme. Laet Carş diyor ki, diyor ki, Türklerin elinden, Türklerin elinden bu Kur'an-ı Kerim'i almadığımız müddetçe bu adamları yenmek mümkün değildir. Dörtler kamerası reisi Gladstone'da aynı şeyi söyler. Hatta Hamilton iyice fıttırmıştır. O da İngiliz komutanlardan. Çanakkale'de diyor ki... ''Tanrım, Tanrım, bize bir akıl ver ne olur. Bu milleti biz nasıl yeneceğiz, Tanrım?'' Size Cezayir'den bir örnek vereyim. Cezayir 128 sene Fransız hakimiyetinde kaldı. Sonunda çekildi ama piyonlara hala idareye hakim bugün. Fransızlar... ...on bir tane Cezayirli kızı... ...Hristiyan yapmak için Paris'e götürürler. Neticede... ...yıllarca bunlara Hristiyanlık üzerine... ...eğitim yaparlar. Çocukların... ...Hristiyan olduğuna kanaat getirirler. Ve bir gün... ...yüksek protokolün de büyük adamların da... ...bulunmuş olduğu bir mecliste bir merasim düzenlerler. Kızların... ...Hristiyanlığını takdis için... ...tebrik için. Ve... Ve sahnedeki perdeler açılıp kızlar gelmeye başlayınca hepsi çarşafla sahneye çıkarlar. Herkesi bir telaş kaplar. Soğuk herkes soğuk duş yapar. Derken, derken orada bir gazeteci yerinden fırlar. Ve haykırır der ki bu ne? Bu ne? 128 yıldan beri Cezayir'deki yaptığımız işlerin... Sarf ettiğimiz emeklerin, harcamaların karşılığı bu mu olacaktı? Bu da neyin nesi? Ve kültür bakanını kürsüye davet ederler. Gel buraya, gel buraya bunun hesabını ver. Kültür bakanı sahneye çıkar, bir çift söz söyler. Lütfen, lütfen dikkatinizi çekiyorum. Fransız kültürü, kültür bakanı diyor ki, beni kınamayın, beni kınamayın diyor. Kur'an! ...Fransa'dan güçlüyse... ...ben ne yapabilirim ki? Kur'an... ...Fransız'dan daha güçlüyse... ...ben ne yapabilirim ki? Kur'an... ...Fransa'dan daha güçlüyse... ...ben ne yapabilirim ki? Kardeşim... ...gözünün yanıyım ben senin... ...o Kur'an... ...bugünkü Kur'an... ...aynı Kur'an... ...değişen bir şey yok... ...değişen bir şey yok... ...gücü aynı güçtür... ...bir şeye ihtiyacımız var oda itikat inanma bir örnekte bizden yıl 1915 Çanakkale Savaşı bitti ama hala yer yer devam ediyor. Memleketin her yerinden vagon vagon insan cephelere sevk ediliyor. Bilecik istanbulda bekleyen, istasyonda bekleyen, bitiren vagonları hınç hınç memedçiklerle dolu. Mevsim sonbahar, soğuk ve Yağışlı bir mevsim Trenin kampanası çalınmak üzereyken Komutan Abdülkadir Bey Trenin efendim yanında Böyle tesettürüne bürünmüş Tesettürüne bürünmüş Titreme efendim Alametleri gösteren Hareketleri gösteren bir anamıza yaklaşıyor Ninemize yaklaşıyor <gülüyor> Diyor ki anacım Hayrola sen burada niçin bekliyorsun Bak üşüyorsun da Ana diyor ki, Osmanlı anası, oğlum diyor, oğlum Hüseyin'i selametlemeye geldim diyor. Eğer yavrumu bir daha çağırırsan, eğer yavrumu bir seslersen, onunla bir daha kucaklaşabilirsem kendimi çok mutlu hissedeceğim diyor. Komutan Abdülkadir Bey diyor ki, anacığım hangi Hüseyin diyor. Osmanlı anası diyor ki, Bileciğin, Söğüt kazasının Akgünlü köyünden... Mehmetoğlu Hüseyin diyor. Komutan Abdülkadir Bey gidiyor. Hüseyin sesliyor. Hüseyin geliyor. Anasına sarılıyor. Anası da ona sarılıyor. Osmanlı'nın torunu. Osmanlı'nın yetim torunu. Şimdi sen kendini o Hüseyin'in yerine koy. Ve ananı dinle. Ananı dinle. Ana oğlu Hüseyin'e diyor ki. Oğlu Hüseyin. Oğlu Hüseyin. Dayın şıpkada, baban dömekede, Agaların, abilerin, sekiz ay önce Çanakkale'de şehit düştü. Oğlum, oğlum, hayatta son kalan yongam, Baltayla ağaçtan kesilen parçalara yonga denir bilirsiniz. Oğlum, hayatta kalan son yongam sensin. Yavrum, Arslan oğlum Hüseyin, eğer camideki ezan dinecekse... Minaredeki ezan dinecekse... Mihraptaki Kur'an... Susacaksa... Kürsüdeki vaazlar bitecekse... Mihraptaki Kur'an dinecekse... Minberdeki vaaz ve nasihatlar artık bitecekse... Oğlum... Öl de... Köye gelme bir daha... Haydi oğlum... Allah yolunu açık etsin... Allah yar ve yaranın olsun diye... Anne duasını yapar, Hüseyin'i Çanakkale'ye uğurlar. Abdülkadir Bey'in ilgisini çekmiştir bu tablo. Ve Abdülkadir Bey gözleri dolu dolu anamıza yaklaşıyor. Diyor ki, anacığım diyor, ya bu ne haldir diyor. Şimdi senin ailende kimse kalmadı mı diyor. Osmanlı anası diyor ki, Abdülkadir Bey, Abdülkadir Bey, sen ne diyorsun sen? Bizim köyümüze, bizim köyümüzün mezarlığına... 50 yıldan beri tek bir erkek defnedilmedi. İstanbul! İstanbul! Komutan Abdülkadir Bey bizim köyümüze 50 yıldan beri tek mezarlığına tek bir erkek defnedilmedi. Abdülkadir Bey tekrar soruyor. Anacığım diyor. E, yani şimdi sizin köyünüzde erkek yok mu diyor. Nasıl yok diyor. Her taraf erkek dolu erkek sen bizi beğenmedin mi diyor. Biz köyün bütün işlerini bütün kadınlarla birlikte erkek gibi yerine getiriyoruz dedi. Biz yemin ettik diyor. Damarımıza karataş bağladık diyor. Düşman bu milletten gidinceye kadar. Bu dinin namusu, bu dinin namusu, hukuku kontrol altına alıninceye kadar. Namus düşmanlarını bu memleketten kovuncaya kadar yüreğimize taş bağladık, mücadeleye yemin ettik diyor. Ah anama, ah anama, seninle bugün benim iftar etme hakkım yok ama anacığım, anacığım, anacığım varlığımı seni muhafaza ve müdafaya vakfettiğim anacığım. Aşkı görüyor musunuz? Neler yapıyor neler Aşk Allah'ın kendisine yükselmesi için insana verdiği bir kanattır kanat Ahmet Haşim ne kadar da enfes söylemiş Sevmeyi bilmeyen ölmeyi bilmez Sevmeyi bilmeyen ölmeyi bilmez Aşksız yaşamanın şeytanla yaşamak anlamına geldiğini unutma Unutma Allah'ım Allah'ım Bizi kıyametler koparacak bir aşk kuvveti ver. Biz Türkler Ayasofya gibi eskiden kiliseydik. Sen bizi camiye tahvil ettin. Bizi bir daha camiden başka şeye tahvil etme. Ne olursun Allah'ım. Çanakkale'de savaşan dedelerimiz değil. Onların Allah'a ve peygambere olan aşklarıydı. Tıpkı İstanbul'u fetheden Sultan Fatih değil. Onun şahsi değil, onun aşkıydı gibi. Dedemdeki o aşk, peygamberi mezarından kaldırıp Çanakkale'ye savaşa davet etmiş. O da icabet etmiş. Neticede savaşı kazanıp bu ülkeyi bize armağan etmiştir. Çanakkale'de, ordumuzun tıkandığı yerde, Efendimiz imdada koşup yardımda bulunmuştur. Sayın dinleyenlerim, size bir hatıra aktarayım. Beşiktaş vaizi vardı, hadi Cemal Efendi. Allah gani gani rahmet eylesin. O diyor ki hatırasında ben diyor hacca gitmiştim diyor. Hacda diyor bir Hindistanlı alimle tanışmıştım diyor. Bu alimle sohbet yapıyoruz diyor. Eski hatıralarımızı konuşuyoruz diyor. O Hindistanlı alim o Hindistanlı alim bana şunu aktardı. Bir keresinde gene böyle hacca gelmiştim dedi. Resulekim sallallahu aleyhi ve sellemin türbedarı olan zat ile tanışmıştım. Aynen senin gibi hatıraları yad ederken o peygamber efendimizin türbedarı bana aynen şunu anlattı. Ben elhamdülillah Allah vergisi demiş. Ben elhamdülillah her gün Resulekim sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetiyle görüşüyordum. Bu maneviyatta vardır. ispatı uzun gider. Bu tasavvufun deruni bir meselesidir. Her gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i manevi gözümle kabrinde mevcut görürdüm. Bir gün baktım Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde yok. Dedim acaba ne oldu bugün bana? Bende mi eksiklik var? Derken bir gün sonra, bir gün sonra resul gün Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i kabrinde gördüm. Manada... Resulekim sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki ya Rasulallah, her gün seni görürdüm ama bugün ben seni göremedim. Benden de eksiklik var. Resulekim sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ali aleyhissalatu vesselam buyurdu ki sende eksiklik yok dedi. Sen tamamsın dedi. Ben burada yoktum bir peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Şu an benim ümmetimden Osmanlı devleti'nin askerleri Çanakkale Çanakkale Savaşı'nda ehli salibe, Hristiyan alemine karşı mücadele veriyor. Benden himmet istendi. Benden yardım istendi. Ben dün Çanakkale cephesindeyim dedi Muhammed Mustafa. Muhammed Mustafa. Muhammed Mustafa'm benim. Babacığım benim. Canım benim. Bir, bunu bir kenara yaz. Bunları beynimize yazmayalım. Bunları beynimize kazıyalım, kazıyalım. Çanakkale'de Kara Liman diye bir koy vardır. Denizin karaya girintisine koy deniyor. Çanakkale Kara Liman Koyunda İngilizlerin 26 tane zırhlı gemisi demir atmış. Bir sonraki sabah İstanbul'a doğru hareket emli bekliyorlar. ...hazırlıkları bitirmişler... ...gelecek olan emir üzerine... ...yarın sabahın erken saatlerinde... ...İstanbul'a hücuma geçecekler... ...İstanbul artık bitti... ...İstanbul gidiyor... ...İstanbul bitti... ...Türkiye bitti... ...dün öyleydi... ...bugün de aynen böyledir... ...İngilizler gemileri... ...göz bebekleri gibi muhafaza ediyorlar... ...gündüzleyin yukarıdan helikopterle... ...denizi tarıyorlar... ...geceleyin projektörle... Deniz yüzeyini tarıyorlar ki Osmanlılar karanlıktan istifade gemileri dinamitlemesin mayınlamasın diye Fakat Nusret adlı mayın gemisiyle o gece o gece Topaneli Yüzbaşı Hakkı Bey Allah'ın yardımıyla Muhammed Mustafa'nın himmetiyle mayınları döşemeye başladı Askeri kanun gereği mayınların kıyıya paralel döşenmesi gerekiyordu. Fakat Topaneli Yüzbaşı Hakkı Bey mayınları sahile dikey olarak gemilerin aralarına döşemeyi başardı. İngilizler o kadar kuvvetli tetizata sahip olmakla birlikte Hakkı Bey'in bu faaliyetini e, tespit edemediler. Allah Celle Celaluhu hafif bir sis ile Hakkı'yı korudu. Kim için senin için senin için ve sabahleyin gemilere hareket emiri verildi gemiler karanlık limandan harekete başladılar İstanbul'a doğru yola çıkma teşebbüsüne bunlar. fakat 26 tane geminin 26'sı da bir anda mayına takıldı ve gemiler Çanakkale'nin sularına gömüldü gitti bu nasıl oldu biliyor musun sayın dinleyenim bu nasıl oldu biliyor musunuz? Meğer, meğer... Yüzbaşı Hakkı Bey'in... Yüzbaşı Hakkı Bey'in... Komutanı Cevat Bey'e... Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem... Bir gün önce rüyada... Cevat! Cevat! Hakkı'ya söyle... Mayınları kıyıya paralel değil... Kıyıya dikey döşesin... Emriydi. Muhammed Mustafa... Görünüşte hakkı mayınları döşüyor değil mi? Ya... Ama gerçekten mayınları kim döşedi? Muhammed Mustafa döşedi. Muhammed Mustafa! Sana ülke bırakıyor ülke. Ülke bırakıyor ülke. Sana diyorum onun gibi yaşa. Onun sünnetinden ayrılma. Sen kalkar bana dudak bükersen. Bu olmuyor bu. Bu olmuyor bu. Bu olmuyor bu. Bir diğer hatıra. Yarbay Hasan Bey. Askerleriyle beraber cepheye gidiyor. Askerler susanmış. Hayvanları susanmış. Komutanım dediler biz bu susuzlukla cephede savaşamayız. Bize çare. Tamam dedi Yarbay Asan Bey. Çanakkale'nin Alçıtepe köyüne geliyorlar. Alçıtepe köyünün merkezinde bir çeşme var. Oradan hayvanları sulamak ve kendileri de sulanıp cepheye gitmek istiyorlar. Bakıyorlar ki çeşmenin önünde affedersiniz bir köpek uyuz köpek kan içerisinde çeşmenin yalağından su içmeye çalışıyor. Millet oşt moşt diyorlar. Af buyurun. taşmaş atıyorlar. Yarbay Hasan Bey dedi ki askerlerim müdahale etmeyin dedi. Bırakın dedi. Ve kendisi tek başına gitti. Hayvanı kucağına aldı. Ona su içirdi. Üstünü başını tertemiz yaptı. Ve hayvana da Canberk diye bir isim koydu. Canberk. Sonra askerlerine dedi ki siz de gelin dedi. ihtiyacınızı görün. Derken su işi tamam oldu. Cepheye ulaşıldı. Ve yarbay Hasan Bey askerlerine emir komutaya başladı. Yavrum sen silahını şuraya kur. Evladım sen şu siperi yat. Çocuğum sen de şuraya. Sen topu şuraya kur vesaire falan. Cephede talimat verirken uzaklarda bir askerin yerde debelendiğini görüyor. Hemen imdada koşuyor. Neticede bakıyor ki bir Fransız askeri. Öldü ölüyor. Öldü ölüyor. Hareketi içerisinde kıvranıp duruyor. Yarbay Hasan Bey onu diriltmek için kurtarmak için ona eğiliyor. Biz işte böyle bir millettik biz. Savaşacak gücü olduğu zaman düşmanla onu öldüresiye. Onunla savaşıyorduk ama artık savaşacak güçten düştükten sonra onun bir yerine müdahale etmeyiz biz. Biz İslam'ın efendim fedaisiyiz. Bizim üzerimizde Allah var. Bizden öteye Muhammed Mustafa var. Öldürdüğün askerin ağzını burnunu kesemezsin, kulağını kesemezsin. O'nu insan, o onu, o insanı Allah yarattı. Allah'ın mülkünde Allah'ın müdahale ettiği et dediği kadar ancak müdahale etme hakkımız vardır. Yarbay Hasan Bey eğildi. Fransızı ayağa kaldıracakken Fransız meğer numaradan öldü numarası veya işte ölecek numarası yapıyormuş. Kasatürayı çektiği gibi Yarbay Hasan Bey'e sapladı. Yarbay Hasan Bey delik deşik oldu. Kan boşanıyor. Yarbay Hasan Bey gitti gidecek. Derken yere yığıldı. Ve askerleri başına üşüştü. Derken Canberk o güzelim köpek uzaklardan Hasan Bey'e doğru hızla koşmaya başladı ve bağıra hayvan ayaklarıyla kafasıyla affedersiniz kıçıyla Yarbay Hasan Bey'i tetiklemeye çalışıyor. Yarbay Hasan Bey bir şey anlamıyor ama sonra sonra yavaş yavaş yavaş yavaş anlamaya başladı. Dedi ki dedi ki bana dedi çabuk dedi. Bana çabuk dedi. Alay imamını çağırın dedi. Ve geldi. Hocam dedi bana çabuk la havle ve la kuvvete illa billah telkin et. Telkin etti ve dedi ki ondan sonra beni ayağa kaldırın dedi. Ayağa kalktı Yarbayasan Bey. Sayın dinleyen kendini şimdi onun yerine koy. Yarbayasan Bey zar zor esas duruşa durdu. Kan Coştukça coşuyor. Derken gözlerini uzaklara dikti. Gelenin karşısında titremeye başladı. Ve... La havle ve la kuvvete illa billah. Ya Resulallah. Niçin zahmet bürdün dedi. Ve ey ey... Hop oturup hop kalkan... Muhammed Mustafa'ya düşmanlık yapan cahil. Cahil! Hala... Hala o cehalette devam edecek misin? Senin için ne kanlar akıtıldı biliyor musun? Bir gün yüzü göresin diye. Bir tatlı bir tebessüm de sen yapasın diye. Ne emekler ne emekler. Şimdiki tarih bunları yazmıyor. Bunlar gizli arşivlerden çıkan bilgiler bunlar. Allah'ım Allah'ım bu ne aşktır Allah'ım. Ve ondan sonra Yarbay Hasan Bey olduğu yere yığılıp kalıyor. Asker! Yarbayım! Yarbayım! Yarbayım! yarbayım. Yarbay gitti. Mezarını kaz, kaz, kazıyorlar. Yarbay Hasan Bey'i uzattılar. Üzerine Türk bayrağını serdiler. Canberk köpek de geldi. Yarbay Hasan Bey'in ayak ucuna bayrağın altına girdi kıvrıldı orada yattı. Mezar kazma işi bitti. Yarbay Hasan Bey'i aşağı indirecekler mazara indirecekler. Derken önce köpeği kaldırmaya çalışlar. Tekme tokat nezi oşmuş. Köpek kalkmıyor. Köpek kalkmıyor. Allah Allah. Nedir ya? Bir de bakıyorlar ki köpek ölmüş. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı ne Türkiye? Bunun anlamı yarbayım sen gittikten sonra ben yaşasam ne çıkar, yaşamasam ne çıkar? Yarbayım, senin yanında savaş benim için şerefti. Yarbayım, ben senden başkasıyla savaşamam ben. Sen ölüyor musun Yarbayım? Bana hayat zindan, köpek de Yarbayla birlikte vefat etti. Onu da Yarbay'ın yanına defnettiler. Türkiye, Türkiye. Köpekler bile senin için cephede ne fedakarlıkları gösterdi. Sen! Bugün Çanakkale ruhunu tahribe çalışıyorsun. Sen her türlü mahrumiyetle ve mahrumiyete rağmen senin için mücadele veren bu insanları tanımıyorsun. Canberk, yavrum Canberk. Senin ayağından kalkan tozun zerresine yüzbaşın feda olsun. Yavrum benim. Allah'ım. Bu ne biçim büyük bir fedakarlık bu. Bu nasıl fedakarlıktır. Bu nasıl imandır ki. Bütün korkuları tarımar ediyor. Konya'da yatan gözümün nuru. Mevlana Celayettin Rumi ne güzel diyor. Aşka düşen kişi de zerre kadar. Korku yoktur. Aşk mezhebinde. Her şey aşka kurbandır. Aşk Allah'ın sıfatıdır. Korku ise kula has bir sıfattır. Korku, korku ise, korku ise kula has bir sıfattır. O Allah'ın sıfatı olamaz azizim. Sana ben aşkı boyunu anlatsam, kıyamete kadar anlatsam, yüz kıyamet kopar da gene de aşkın izahı tamam olmaz. Çünkü kıyametin kopacağı bir zaman vardır. Bu dünyanın bir gün sonu gelecektir fakat, Allah'ın sıfatının sonu gelmeyecektir. Mevlanam Mevlanam ne güzel diyorsun Şerhi ora Men degoye darva. ''Sada kıyamet, be güzel ve anlatamam, anlatamam'' ''Şerî orak, o aşkı şerretmek var ya, evet'' ''Membe goyem, dar devam'' ''Sürekli aşkı şerretmeye çalışsam'' Aşkı anlatmaya çalışsam, Sada kıyamet ben güzel, Yüz kıyamet geçer de, Ve annat oh, emam, nat emam, Yüz kıyamet geçer de, Yine aşkın şerhi tamamlanamaz, bitmez. Şeri ora ben de be berdavam, ber devam so ve güzel ve an, natemam, natemam, natemam. Oy benim güzel Allah'ım oy, bana bak kardeşim, bana bak Çanakkale'nin, Çanakkale'nin ruhuna doymayan, başımın tacı, Müslüman kardeşim. Gel seninle beraber dağlara gidelim. Gel seninle beraber tenhalara gidelim. Ben okuyum sen dinle. Sen söyle. Ben dinleyeyim. Sen de kaybol. Ben de kaybolayım. Bu öyle bir ızdırap ki. Canını yakıyor ama. Canın yandıkça semiriyorsun. Semizliyorsun. Bu net güzel tatlı bir şey aman Allah'ım. Rabbim. Kaybettiğimiz o aşkı. Tekrar bizleri ihsan eyle Aşk Vefa ister Vefalı kişiyi satın alır aşk Vefası olmayanın suratına bile Bakmaz aşk Aşkın nelere kadir olduğunu görmek isteyen Çanakkale'ye baksın Aşkın ilahi aşkın Nelere kadir olduğunu görmek isteyen Çanakkale'ye baksın Bir ona Bir Muhammed Mustafa'ya Bir ona bir ona baksın eğer gözlerin hakikaten Allahça bakabiliyorsa, neler göreceksin, neler, neler? Koskoca Osmanlı devletin İslam'a sahip olduğu ve ona ve onu savunduğu sürece dizginlere hep Muhammed Mustafa tutmuştu. Dizginler Muhammed Mustafa'nın elindeydi. Ondan emir alınmadan kimse tetiğe basamıyordu. Buyurun Kanuni Sultan Süleyman'ın... Ziget var seferi. Şeyh Muslihiddin Efendi... Zuhuratta yani manada... resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hitabına maruz kalıyor. Efendimiz diyor ki... Muslihiddin... Kulumuz Kanuni... Yani hizmetçimiz Kanuni Sultan Süleyman... Farizai cihadı için terk etti? Allah yolunda mücadeleyi için terk etti? Git ona bunu söyle. Ve geliyor... Kanuni Sultan Süleyman diyor ki Efendim diyor. Rüssül Ekrem sağ ve sellemi gördüm diyor. Aynen dedi ki kulumuz Sultan Süleyman Farizayi cihadın için terk etti. Halbuki terk etmemişti. Kendisi kolera tepi bir hastalığa maruz kalmıştı. Doğrulamıyor. Sürekli yatalak olmuştu. Kanuni baba dedi ki ne dedin ne dedin dedi. Dedi ki böyle böyle Sultanım dedi. Rüssül Ekrem Farizayi cihadın için terk etti. <gülüyor> emrini verdi eyvah dedi derhal orduyu humayun hazırlansın zigetvara gidiyoruz dedi mandalar affedersin 3 ay önceden kış mevsimine rağmen toplara Avusturya zigetvara çekmeye başladı ve senin deden de sedye üzerinde zigetvara gidiyor sedye üzerinde zigetvara gidiyor sen veya ben ise sabahleyin yataktan kalkıp seccadeye gidemiyoruz Onlarla övünme hakkımız yok ama Allah bize insaf ver. Neticede Zigetvar Kalesi çok kuvvetli tahkim edilmişti. İç içi iki tane daire. Birinci e, kale var, birinci kanın içerisinde bir kale daha var. Ve Kanuni Sultan Süleyman, haydi askerlerim, haydi yiğitlerim diye askere yüksek moral vermeye çalışıyor. Onları teşcih ediyor savaşa motive etmeye çalışıyor vesaire ne oldu ne oldu ne oldu alınmadı mı alınmadı mı diye sürekli ısrar ediyordu. Neticede birinci kale düştü ikinci kaleyi düştüğünü göremeden ruhunu teslim etti. Tarihçiler diyorlar ki niçin Kanuni Sultan Süleyman neden o bu kadar ısrar etti niçin rahatı ve huzuru yoktu çünkü biliyordu ki bir müddet sonra ruhun teslim edecek. Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona ona hesap soracak. Süleyman kale ne oldu? Hesap verememekten korktuğu için bir an önce kalenin düştüğünü görmek istiyordu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem emir komuta onun elinde. Bize okutulan tarih bunu yazmıyor biliyor musunuz? Ya o Sultan Seliman cennet mekan Mısır'a giderken çölün bir yerinde atından iniyor yaya gidiyor. Vezirleri diyor ki padişahım bak burası çöldür ıssız yerler. Gündüzdeyim bu çölleri geçmek gerekir. Geceye kalırsak Kansu Gavri'nin Mısır meleki Kansu Gavri'nin adamları bize vurkaç takdiyle zayiat verdirebilirler. Üstelik çöllerde vahşi hayvanlar geceleyin çıkıyor. Yani ordu zarar dide olur. Atınıza binin de öyle gidelim. Deyince Yavuz dede Sultan Süleyman. Aleyhirrahmeti vel gufran diyor ki. Ne diyorsunuz siz diyor. Ben şu an önümüzde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bana yol tarif ettiğini görüyorum diyor. Efendimizin arkasında atın üzerinde yol almak edepsizliktir ulan dedi. Birinci İsrail Mısır Savaşı'nda. İsraillere dediler ki siz nasıl Mısır'ı gafil avladınız, Kahire'yi bombaladınız. İsrail ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi biliyor musunuz? Biz Müslümanların tarih okumadığını biliyoruz diyorlar. Biz bu savaşta Yavuz Sultan Selim'in diyor Mısır'a harekatındaki efendim rotayı takip ettik. Ve onun için galip geldik dediler. Böyle misaller çok çok. Cenab-ı Celle Celaluhu bu noktada, bu noktada Muhammed Mustafa'ya sahip olup ondan azami derecede şu mazlum milleti muvaffak eylesin. Çanakkale'de aşkın öldürdüğü, aşk kılıcının kestiği yerlere canlar feda olsun. Böyle bir ölüm binlerce dirilikten çok daha hayırlıdır. Çanakkale'deki kınalı askerlerimizin yaşadıklarını ben yazamam. Aşk kalemi çoktan geçmiştir. Kalem yazar yazar ama... Aşka geldi mi çatlar. Çanakkale'de... Dini, imanı, vatanı, namusu... Mukaddes değerlerimizi... hifz siyanet için... Ortaya konan aşk öyle bir aşktır ki... Denizi bile tencere gibi kaynatmıştır. Dağları eze eze... Kuma dönüştürmüştür. Ter temiz bir aşk... Var ya... Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa. Tari temiz bir aşk var ya Muhammed Mustafa'ya eş oldu da Allah o aşk yüzünden o peygambere "Levlaka levlaka lema halaktu'l aflak" dedirti veya buyurdu. Yani Muhammed'im sen olmasaydın, sen olmasaydın ben felekleri yaratmayacaktım. Hadis Şerif'in sıhhatini merak edenler Hakimi Neysabur'un Müstedrek adlı kitabına bakabilirler. Şu an benden, şu an benden Divan Edebiyatı ustalarından en en darunlu Vasif Efendi bir müsaade istiyor. Resul Ekrem'i bir de benden dinleyin diyor dedeceğimiz. Müsaade ederseniz sözü ona vermek istiyorum. Buyur dedeceğim. Seni dinliyoruz. Zatı pakun eylemiş Rabbul Ulan Kafile sağları hayli enbiyan Hep tufeylundur gürü evliya Ya Resulallah müştakam sana Yandım aşkınla terahım kıl bana Ey ey gör gürü enbiyanın serveri ve ey hudanın sevgili peygamberi cano aşkınc içti yirmi günden beri ya resulallah muştakam sana Yandım aşkınla tarhun kıl bana bülbülü gül zarı, bağı Nübtelayı aşk, esiri firkatem, nişleyem kavgası, bahri gayretem. Ya Resulallah, müştakam sana, yandım aşkınla, tarakım kıl bana. Seyyidül kelleyn olan aşşaşa aşkına, Şam-ı do An aşkına arsdita reley allah aşkına ya resulullah muhtağam sana yandım aşkın oh tırkım kıl bana yok benim gibi günahkarım ben tu Kimler dur Efendim şefkatın Görmek istersem Nola Mehtel Atun Ya Resulallah Müştakam sana Yandım aşkın Oh Tırağım kıl bana Yok benim gibi Günahkar ümmetin Kimler içindir Efendim şefkatın Görmek istersem Nola Nehtanatun ya Resulullah mishtakam yandım aşkınla bana vasıf eder Kibriya diyenler mert dağa şah-ı enbiya yola nakıldım feda, Müştakam sana yandım aşkınla, kıl bana Dedeciğim, dedeciğim, dedeciğim bizi bırakma, ne olur dedeciğim. Çanakkale ruhunu titikleyen ruh işte bu ruhtu. O Ressul Mucitbar, hem rahmete lil alamin, bandama dufundur de diyor, eflak zemin. Dawzasın, ziyaret edip de dejbiri lil emin. Hadi cennet o ha Meçhul bir dedemiz, söyledi, adı belli değil, sanı belli değil, söyledi, yandı gitti. O Resulü Mücteba, hem rahmeten lil alemin, o Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın seçkin kulu, alemlere rahmet peygamber. Ben de medfundur deyum, efleke fahreyle zemin. Yeryüzü gökyüzüne der ki diyor dede yeryüzü gökyüzüne der ki gökyüzü sen yukarıda olduğundan ben de aşağıda kaldığımdan dolayı bana gurur kibir yapma ben aşağıda olmakla birlikte senden ben daha üstünüm çünkü benim bağrımda Muhammed Mustafa yatıyor. Ravzas'ın ziyaret edip dedi Cibril Emin. Cebrail Aleyhisselam geldi. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kabri şerifini, Ravzayı Mutahharasını <gülüyor> ziyaret etti ve dedi ki: Hadi cennet-ü adinin... ...feduhuluhe Ey insanlar, ey insanlar, ey insanlar... ...bu Muhammed Mustafa'nın ravza Mutahharası... ...en ekstra cennet, adin cennetidir. Girin oraya, bir daha da oradan çıkmayın. Biz... ''Böyle bir peygamberin, böyle bir rehberin izini asil çekiyoruz.'' ''Duymayan varsa duysun.'' ''Benim varlığım ona armağan olsun.'' ''Benim canım bir canım değil bin canım ona feda olsun.'' ''Bu peygamber aşkıyla Çanakkale'de dökülen kanlar hala, hala yaşıyor.'' ''Kaybolmadı.'' ''Yağmur yağdığı zaman topraklar hala kan kusuyor.'' ''Giter zuruma.'' Aziziye tabyalarında, gece su, Rusların su, suikastına maruz kalan, kafaları baltayla kesilen Osmanlı askerlerinin tertemiz kanlarını bir seyret ne olur, bir seyret. Gel İstanbul'a, Fatih Camisi'nin dış duvarlarındaki İngilizlerin açtıkları, otomatik silah mermilerinin açtığı gedikleri, delikleri bir gör, bir gör. ...memleketin toprağında... ...abdestsiz bile gezilmez desem... ...haksız mıyım Allah aşkına? Sadece Kastamonu'da... ...17 bin evliyanın yattığı bir ülkede... ...bu insanları bile... ...mezarlarında rahat bırakmayan... ...bir mezar bile... ...bir mezarı bile... ...onlara çok gören zihniyete... ...ne demeli? ne demeli? Bu insanların gezindiği toprakları... ...gözümüze sürme yapmamız gerekirken... ...heyhat... Çanakkale'de Yayat Çavuş'un savaştığı koyu plaj yapmak, diğer bazı şehitlerin gömülü olduğu yerleri dozerle, düzleyip betonla otopark yapmak ihanetten başka bir şey değil mi? Onlar yaşarken böyle bir muameleye maruz kalacaklarını bilselerdi bizim için savaşırlar mıydı Allah aşkına? Yoksa bu insanlardan intikam mı alınıyor? Tekrar İngiltere'ye, Yunanistan'a davetiye mi çıkartılıyor? Adamlar Çanakkale'de gömülü askerlerinin mezarlarına tapu istiyorlar. Bunları alırlarsa bunu başka aklar takip edecektir. Ondan sonra verir misin, vermez misin? Al sana bir Çanakkale daha! Osmanlı ecdat olacak iş olmayacak olursa, yani olması gereken bir iş eğer olmuyorsa işler tersine gidiyorsa derlerdi ki Abdülaziz Han'ın ahı hala çıkmadı mı? Abdülaziz Han ahı hala çıkmadı derlerdi. Ey milletim! Ey milletim! Üzerimize atılan ölü toprağı hala kalkmadı. Biz nasıl yemek yiyebiliyoruz? Su içebiliyor. Horul horul uyuyabiliyoruz. Şu an sen belki bu konuşmayı yatakta dinliyorsun değil mi? Edeb duymak lazım, haya duymak lazım, utanmak lazım desem bana darılmazsın değil mi? Anlayamıyorum, anlayamıyorum Rabbim, Rabbim beni bana anlat Allah'ım. Surete vatanperver gözüküp de Çanakkale ruhunu ançerleyen içimizdeki beyinsizleri lütfen tanıyalım. Çanakkale'de devleşen, Derviş Ali'ye, Ezineli, Yahya Çavuş'a, Mehmet Çavuş'a, Bekir Çavuş'a, Azteymen Muzaffer'e, Hacim Mesud'a, Seyit Onbaşı'ya, ihanet olunur mu? İhanet olunur mu? Muzaffer Çavuş, Şehit olmak üzereyken, Kan boşanırken, zar zor, Cebinden bir şey çıkartmaya çalışıyor. Arkadaşları, Dikkatli bir şekilde onu izliyorlar. Derken, derken... Bir tarafta kan başanıyor. Bir taraftan sağ zar zor... Sol cebindeki... Efenin bir kağıdı çıkartmaya çalışıyor. Bir zarf çıkarttı. Zarfın üzerine bir şeyler yazacak. Çünkü konuşacak takatı kalmadı. Neticede... Kalem baktı, kalem yok. Ve vücudundan akan kana... Sağ şehadet parmağını basarak... Zarfın üzerine şunu yazdı. Bölük... İntikamımı alsın, dedi, dede ruhunu teslim etti, İstanbul, özelde İstanbul, genelde Türkiye'm, ve dünyanın orasında burasında, gezen, gezen, eğlenen, benim gözü yaşlı kardeşim, kardeşim, bu zarf, bu zarf ne demek istiyor, Muzaffer Çavuş'un intikamı alındı mı? Muzaffer Çavuş'un davası savunuldu mu? Dini, namusu, memleketi, vatanı, mukaddesatı korumak için Bu çekilenler, bu çileler niye, niye görülmez oldu Allah aşkına? İnsan, millet bu duyguların devam ve bekası için savaşır Ama gelin ki, ama gelin ki Bugün içteki bir takım aldatılmış insanlar, Yunan'ın bile, İngiliz'in bile, bi, bi, bile bize yapamadığını yapar duruma geldiler. Bir üniversitemizde, maalesef bir üniversitemizde bir profesör bir genç kızımıza diyor ki, kızın başını aç diyor, şu koridorun sonuna kadar bir git bir gel diyor. Şu yanaklarını bir göreyim, dudaklarını bir göreyim, gerdanını bir göreyim.'' diyor. ''Neticede, neticede yazılı imtihan yapacağım gün on tane soru soracağım.'' diyor. ''Hiçbirisine cevap yazma, hiçbirisine cevap verme, senin kağıdına on vereceğim, pek iyi vereceğim.'' diyor. ''Bana bak kardeşim, bana söyler misin, bu adamın derdi ilim mi yoksa nefis ve şehvet mi?'' Eğitime kimse karşı değil. Üniversiteye kimse karşı değil. Oralar mübarek kurumlardır. Ama bu ne? Bu ne? Buna bir mana vermek gerekiyor. Bazı kız yurtlarında bundan birkaç sene önce... ...rekorlar tıkanıyor. Pimaşler tıkanıyor. Afedersin lağımcı getiriyorlar. Hadi bakalım bakıyorlar ne var ne yok. Afedersin tuvaletlerin peki... ...deliklerinde üç aylık, dört aylık falan filan... Düşürülmüş, atılmış çocuk ceninleri. Çocuk ceninleri. Çocuk ceninleri. Lütfen, lütfen bir şey diyeceğim ama bunu yani kahrımda söylüyorum. Yüreğimin ızdırabıyla söylüyorum. Bu ızdırabıma paralel bir ızdırapla lütfen bu konuşmayı dinle. Bu insanın Yunan'dan ne farkı var? ...bu kızların namuslarını payımal payı eden... ...yağmalayan peki bu insanların... ...Yunandan ne farkı var? İngilizden ne farkı var? Fransızdan ne farkı var? Düşmanı dışarıda aramanın manası yok. Çanakkale geçilmez dendi ama... ...Çanakkale çoktan geçildi. Haberiniz var mı? Bugün tarihi... ...hedefinden saptırmak suretiyle... ...Müslümanın direnişini kırmak... ...moda oldu. Bugün tarihi hedefinden saptırmak suretiyle... ...Müslümanın dirinişini kırmak moda oldu. Adam Çanakkale'ye yazıyor içinde tek bir... ...tek bir... ...tek bir Allah diye... ...Muhammed Mustafa diye kelime yok. Haşa, sümme haşa... ...bu savaşta Allah'ın eli kolu bağlı mıydın? Ateist, inançsız kafayla anlatılan tarih... ...işte bu. Marksizmin... Komünizmin tarih anlayışı vardır. Hadiseleri o zaviyeden, o açıdan ele alınca her taraf simsiyah oluyor. 19. yüzyıldan sonra İslam dünyasında tarih sömürgeciliği moda oldu. Yani tarihlerin sömürülmesi, insanların olduklarından daha başka gösterilmesi çabaları, Müslüman insanının kendisine yabancılaştırılması bu moda oldu. İslam tarihinden ziyade yabancı ülke tarihlerinin Müslümanların kafasına yerleştirilmesi, kendi tarihlerinin çarptırılması, dünyanın en büyük inkılabı olan, en büyük inkılabı olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın, <gülüyor> Risaleti ve Mücadelesi yerine, Cılız Fransız İnkılabı'nın kafaları nakşidilişi, İslam alimlerinin yerine, ''Batının David Holm, Descartes, Kant, Sartre, Bergson, Sigmund Freud, August Kant, Leibniz, Bacon vesairelerin ezberletilmesi, işte bütün bunlar birer tarih sömürüsüdür. Halbuki bu millete önce kendisini öğretmek gerekirdi. Millete önce kendisini öğretmek gerekirdi. Çünkü kendisini tanımayanın başkasını tanıması kesinlikle kabul edilemez.'' Çanakkale ruhunu kaybetmek putput perestliğe yolaşmak demektir. Çanakkale ruhunu kaybetmek putperestliğe yolaşmak demektir. Kendini uğruna feda edebileceğin bir mabut, bir ilah, bir ilahi güç bulamadıysan ki o güç sadece Allah'tır, sonunda mutlaka ya bir insana, ya paraya, ya rütbeye ya bir menfaat ve çıkara, ya Avrupa'ya, ya, ya Amerika'ya mutlaka kul ve köle olacaksın. Onu mabut ittihaz edeceksin. Eğer şu küreselleşen dünyada dik durmak istiyorsak, yaptığımız tüm işlerin Çanakkale ruhuna endeksli olması, eşitlenmesi gerekir. İngiltere Baş Başkanı, İngiltere Başbakan Tony Blair diyor ki, Irak'a saldırmak benim Hristiyanlık inancımın gereğidir. Bu söz bize ibret olsun. Çanakkale ruhu, din ruhu, izzetin kaynağıdır. Zilletin kaynağı olmamıştır ve olmayacak da. Çanakkale'de senin için savaşan, 10-12 gün yemek yemeden, Aç bir ilaç, her türlü fakir zaruret içinde mücadele veren melek ruhluları, ...cepheye mermi taşıyan, başörtülü, her türlü güçlüye rağmen... ...örtünmek için, örtünmek için, örtünmek için, örtünmek için yorgan kılıflarını... ...nevresim tipi çarşafları, tesettür olarak kullanan anaları unutmak... ...anaları unutmak, onların sahip olduğu değerlere bugün ihanetmek... ...bu ne demek? Kültür Bakanlığı'nı çıkartmış oldu... Balıkesir cephesi üzerine yazılan kitaba bakın. Ne diyor orada? Bir ana Çanakkale'ye gidiyor ve bir şey de arıyor orada. Bizim orada sağ kalan askerlerimiz diyor ki anacığım kimi arıyorsun diyor. Oğlumu arıyorum. Oğlun kim? Hüseyin diyor. Hangi Hüseyin? Falan vilayetim falan kazası falan köyünden falan oğlu Hüseyin diyor. Aa bizim Hüseyin diyorlar. O Hüseyin diyorlar bak anneciğim şurada bak ileride birisi var ya çırpınıyor o dediler. Kadın gitti oraya, Hüseyin'e baktı. Hüseyin yediğin mermilerden kalbura dönmüş. Biraz, biraz önce ne demiştik? Metrekareye altı bin mermi düşüyor. Şimdi bacılarıma sesleniyorum, analarıma sesleniyorum. Anacığım, sen oğlunu o esnada, o vaziyette görsen ne yaparsın sen? Hı? Ne yaparsın sen? Hiçbir şey yapmasan dersin ki oğlum yavrum sen ölme ben öleyim yavrum ne ağıtlar yakarsın değil mi? Bak bak Osmanlı anası ne söylüyor? <gülüyor> oğlum Hüseyin oğlum Hüseyin öldüğüne ve şehit olmana yanmıyorum diyor. Neye yanıyorum biliyor musun yavrum? Seni yerden kaldırıp kucağıma getirirken bileğimin düğmesi çözüldü. Buradaki namehram erkekler Bana yabancı erkekler Bileğimi gördüler ona yanarım oğlum Kardeşim Kardeşim insan dini için yaşadığı kadar Namusu içinde yaşar Cephede Çözülen bileğinin Peki mesuliyetini Sorumluluğunu Allah'a nasıl vereceğim korkusuyla Anam anam Anam hafakanlar geçiriyor Peki, şimdi peki mukayeseri siz yapın ve günümüzde ne oluyor? Kimler neyi pazarlıyor? Afedersiniz. Memleketin namusu ne kadar kaldı? Ne kadar kaldı? Lütfen nefis muhasebesine kendimizi tabiptalım. Bu anaları unutmak nasıl nasıl mümkün olacak? Veya unutanların bu unutmasına ne demek lazım? O zaman insana sorarlar... ...senin anan kim? Anası belli olmayanı ne derler? Ona da sen karar ver. Mermi atölyelerinde... ...mermi doldurmaktan elleri çolaklaşmış... ...ters dönmüş insanlara... ...saygı göstermiyorsan... ...git cenazeni... ...camiden değil kiliseden kaldırsınlar. Ananın yattığı Müslüman kabristanlığına değil... Hristiyan mezarına seni defletsinler. Cenazeni Müslümanlar değil, Sevdiğin habis ruhlu insanlar kaldırsın. Hamallığını yapsınlar. Allah'a ne kadar şükretsek yine de azdır. Çünkü o bizi böyle yapmadı. Sizi böyle yapmadı. Allah aklımızı almasın. Alırsa sonuç işte böyle vahim olur. Seven sevdiğinin üzerine bir gül yaprağı bile Atamaz seven sevdiğinin üzerine bir gül yaprağı bile atamaz niye niye incinmesin diye aşık olmak aşıkım demekle olmaz aşk seni kendisine seçecek kendine layık görürse çeker alır seni maşuk sevilen seni, seve, e, seni sevecek ki bu kıvılcım ondan sana geçip sen uyanacaksın yoksa bu hal kendilinden olan bir şey değildir. Mehmet ızdırabına denk bir ızdırapla, Onun feryadına kulak verelim. Bastığın yerleri, Toprak diyerek geç metanı, Düşün altında binlerce kefensiz yatanı, Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı, Verme dünyaları, Alsan da bu cennet vatanı. Şu memlekette İslam'dan, ve Osmanlı'dan süt emmemiş kim var? Şu memlekette İslamiyet'ten ve Osmanlı'dan süt emmemiş kim vardır? İnsan süt emdiği anasını inkara tevessül etmemeli. Etmemeli. Dünya durdukça Eyl-i Salip Hilal'in savaşı, yani İslam ile Hristiyanlık ve Yahudiliğin savaşı devam edecektir. ''Müslüman sürekli müteyakkız olmalıdır, uyanık olmalıdır. Osmanlı'dan, Osmanlı'dan alamadıkları intikamı torunlarından almak için bütün güçlerini kullanmaya devam edeceklerdir. Bunu unutma!'' İngiliz Barlet, ''Çanakkale Gerçeği'' adlı kitabında diyor ki, ''Bundan önceki Haçlı Savaşları, 8 falan Haçlı Savaşı yapıldı 800 sene önce.'' Adam diyor ki... ...bundan önceki Haçlı Savaşları... ...başarı yönünden o kadar kayda değer değildi. Halbuki bu sonuncu yani... ...Çanakkale... ...en büyük Haçlı Seferi... ...Orta Çağ Şövalyelerinin... ...intikamını alacaktır. İşte... ...bu tutkunun hızı... ...bu tutkunun hızı... ...bugün dünkünden daha da hızlı hale... ...gelmiştir. Nasıl mı? Bakın... ...Amerika'nın Türkiye eski büyük elçisi Mark Grossman neler söylüyor? Grossman diyor ki Avrupa Birliği Türkiye'ye ilgisini yitirirse görev Amerika Birleşik Devletleri'ne düşecektir. Demek ki adamlar Türkiye'yi kolay kolay bırakmayacaklar. Grossman devamlı diyor ki Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olması kesinlikle Amerikan çıkarları gereğidir. Türkiye'nin AB'ye tam üye olması kesinlikle Amerikan çıkarları gereğidir. Türkiye'de antisemitizm yani Yahudi karşıtlığı, Yahudi düşmanlığı konusunda tolerans sıfır olmalı. Sıfır olmalı. Bu asla kabul edilemez. Adam demek istiyor ki Yahudi aleyhtarlığı yaparlarsa, yaparlarsa yapanlara hayat hakkı tanınmayacaktır. Adamlar resmen gözümüzün içine baka baka diyorlar ki, kendi çıkarlarımız için sizi kullanacağız. Dik kafallık istemiyoruz. Mecliste birinci tezkere oylanırken, Amerika Türkiye'den peki kötü kadın istiyor. Irak'ta savaşan askerlere moral olsun diye, Hatay'da, Adana'da vesaire oralarda, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Amerikan... Askerlerinin şehri ihtiyaçları tatmin için benim bacımı istiyor vicdansız. Amerika işte bu. Senin peki namusuna, senin ehline bak ne gözle bakıyor adam. Türkiye'yi affedersiniz, Türkiye'yi affedersiniz. Yüksek affınıza sığınıyorum. Ne olur beni bağışlayın, kınamayın. Adam Türkiye'yi bir genelevi görüyor. Ne diyor? Kendi çıkarlarımız için sizi kullanacağız diyor. Kendi çıkarlarımız için sizi kullanacağız diyor. Dik kafalık istemiyoruz. Malatyalı'nın dediği gibi, Malatyalı sen çok yaşa. Malatya diyor ki dek duran tekme yemez o kadar arkadaş. Dek duran tekme yemez. Dek duran tekme yemez. Çanakkale'de dek durdun sen değil onlar tekme yedi. Çeçenistanlı bir genci Ruslar esir aldı. Çocuğa bir sürü hakaretler yaparken dediler ki bak şurada bir makine var o makineyi görüyor musun? Evet dedi ne olacak? O makine sabun makinesi dediler. Seni biraz sonra sabuna çevireceğiz. Çeçenyalı o yavrum diyor ki siz beni sabuna sabına mı çevireceksiniz? Evet diyorlar. Ulan diyor köpürürsem namerdim diyor. Yavrum benim, yavrum benim Rabbim senin dünyanı ve ahiretini mamur eylesin. Seni eksüz komasın yavrum. İngiliz amiral diyor ki, Çanakkale'de Osmanlı insanının ortak imanına tosladık diyor. Onurumuz kırıldı, şerefimiz beş paralık oldu. Ancak muhterem dinleyenlerim, bir noktaya temasta yarar var. Çanakkale harbinin seyri bugün de devam ediyor. Fakat değişik bir mecrada. Ekonomistler diyor ki, bir ülkeyi teslim alacaksanız, Bankalarını ve enerji sistemini teslim almalısınız. Türkiye'mizde bankalar birer birer gidiyor. Enerjide de dışa bağımlı gittik artıyor. Sonuçta memleketimiz Allah göstermesin. Bir Çanakkale mahşeri daha yaşayabilir. Artık günümüzde milletler top ve tüfeklerle değil. Ekonomideki markalarıyla savaşıyorlar. <gülüyor> Dünya çapında güç oluyorlar. Bugün biliyoruz ki Coca-Cola, McDonald's, Ford, IBM ve Microsoft'u çıkarırsak geriye Amerika kalmaz. Bayer'i, Mercedes'i, BMW'yi, Audi'yi çıkarırsak Almanya kalmaz. Sony'yi, Toyota'yı, Kodak'ı Kodak çıkarırsak Japonya kalmaz. Renault'u, Citroen'i, Escort füzelerini çıkarırsak Fransa kalmaz. Say sayabildiğin kadar. Dünyada artık... Markalar savaşıyor markalar. Uluslar rakip ülke pazarlarını piyadeleriyle askerlerle değil markalarla ele geçiriyorlar. Üstelik o ülkeyi ele geçirmenin riski ve maliyetine de katlanmadan. Tek damla kan dökmeden herhangi bir mukametle hiç mi hiç karşı karşıya kalmadan Çanakkale'yi düşünürken bunları da düşünelim. Bunları da düşünelim. Bunları da düşünelim. Adam sana satmış olduğu arabayı sen taksitle alıyorsun. Taksidi ödemediğin zaman uydudan senin ki, arabanı kitleyebiliyor. Ne demek yani? Eğer sen o arabanın bu ayki taksidini ödeme adam uydudan senin arabanı kitleyebiliyor. Ve senin araban bir daha kontak basmıyor. Paşa paşa gidiyorsun, son taksitini ödüyorsun, ondan sonra uydu aracılığıyla senin arabanın kontağını açıyor adam. Teknoloji bu noktaya geldi. Peki, peki, şu anki mevcut teknolojimizde peki, biz bu gücün karşısında nasıl duracağız peki? Çanakkale ruhu da peki ne kadar kaldı? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Çanakkale'yi Çanakkale düşünürken belki bugün Çanakkale'nin daha dehşetli bir savaş ekonomiyle veriliyor. Burası cidden düşünecek bir noktadır. Konu dağılmaya çok müsait. Biz böyle deryadan bir katre misali konuşuyoruz. Ama konuştuğumuz her cümle dişi cümledir. Altında bir yığın izah yatıyor. Hem de bugün asıl düşünmesi gereken konu budur, bu. Ancak bu badireleri aşabilmek ise tekrar, tekrar Çanakkale'deki ruhu yakalamakla mümkündür. Allah İslamiyet'i her türlü elverişsiz ortamda bile Müslüman'ı galip çıkaracak güçle göndermiştir. Yaz bunu, yaz da demeyeceğim, kazı bunu beynine. Allah İslamiyet'i her türlü elverisiz ortamda bile Müslüman'ı galip çıkaracak güçle göndermiştir. Onun için umutsuz olma, umutsuz olma. Dünyaya yüz kere gelsem ben insanlara umut vermek için çalışırım. Beni Allah Müslüman'a umut vermek için yarattı seni de. Burayı da unutmayalım. Yeter ki sende, yeter ki sende aşk artı sabır olsun. Düne kadar bizim temel özelliğimiz buyding, aşk ve sabır. Bugün de öyle olmalıyız. Avrupalı bizim ölü olamayacağımıza inanıyor. Türkler ölmez, ölüm numarası yaparlar diyorlar. Hamilton Çanakkale'de İngiliz askerlerine hitaben yaptığı konuşmada diyor ki, savaşta kaçarken çizmelerinizin altına keçe bağlayın. Kaçarken ölü Türk askerlerin üzerlerine. Basarsanız, bastığınızı duymasınlar. Yoksa tekrar ayağa kalkarlar. Çünkü onlar ölmez, uyurlar. Çanakkale Koca Dere köyü civarında, Koca Dere köyü civarındaki hastane şehitliğine, Çanakkale şehitlerinin dört kat olarak üst üste defnedildiğini de bu arada unutmayalım lütfen. Ateş su ile korkutulur, Ateş su ile korkutulur. Ateşi su ile korkuturlar... Fakat suyun ateşten korkusu var mı? İşte... işte canım benim... Gözüm benim kardeşim... İşte sen o susun... O susun sen... Ateşin korktu, Susun sen... Batı... Ateştir... Batı... Ateştir sen ise... O suyu söndüren... Susun su... Düşmanın fizik gücü... Sana Allah'ın gücünü unutturmasın... Sorunların üst üste yığılması... Allah'a tevekkülünü sarsmasın. Gerek milli mücadelede, gerekse Çanakkale'de, cephelerde görev yapan, askeri moralmen yükselten, cepheyle Allah ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arasında iletişim sağlayan, Mevlevi, Bektaşi, Nakşibendi ve Eylitalik olanların üstün hizmetlerini unutmayalım. Unutmayalım, burada müthiş bir destan var. Ama ömrü dünya bir dakika, ömrü insan bir nefes. Neyi, nereye sığdıracağım ben ki? Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Büyük Okyanus bardağa var mı? Buralarda çok ama çok sözler var. Bunlar ne zaman, ne zaman konuşulacak? Bu millete, bu, milletle, bu millete, bu millette, her millet gibi, bu millette, her millet gibi... İçtiği kadehin sarhoşudur. Yüzyıllar boyu... ...Muhammed Mustafa'nın kadehinden... ...yudumlayan bu millet... ...Allah'ın sarhoşudur. Allah'ın sarhoşudur. İslam'ın kamış tarlasının... ...cayır cayır yandığı bu ortamda. Müslüman... ...yaşadığı asrın şeytanına... ...av olmamalıdır. Saygıdeğer dinleyenlerim... ...soğuk taş üzerine oturan... Soğuk taş, üzerine oturan kişinin vücut ısısını yavaş yavaş çektiği gibi, yok ettiği gibi, toplumumuzdaki baskı, dayatmalar, İslam dışı hareketlerde, Çanakkale ruhumuzu yavaş yavaş yok etmektedir. Bu milletin kimliğini değiştirmek için, Tanzimat'tan bu yana sistemli bir asimilasyona maruz kaldık. Büyük Orta, Orta Doğu Projesi, ...planı çevresi çerçevesinde... ...Türkiye'miz birçok... ...yeni oluşumlara hamile bırakılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri... ...Düşleri Bakanı Kondola Zarais... ...bizim gayemiz... ...22 İslam ülkesinin... ...siyasi haritasını değiştirmektir derken... ...derken... ...muhtaç olduğun kudretin... ...sadece... ...sahip olacağın Çanakkale ruhunda olduğunu... ...unutma... ...nehirlerde... ...nehirler... Nehirler, nehirler denize ulaştıktan sonra... ...bir müddet daha varlıklarını devam ettirirler. Tanzimat'tan bu yana... ...batının denizine karıştık ama... ...her geçen gün varlığımız kaybolmaya başladı. Bu erime... ...son yıllarda hızını... ...dağda arttırmıştır. Bu zehirin panzehiri... ...Çanakkale ruhuna sahip olmaktır. Ecdadın bütün damarları kesilse... ...damarlarından kan yerine... Şeriat akar. İnsan canını davasına öyle feda etmeli ki bedeni ruhuna yetişememeli. Davasına anne hasretiyle şakıyan bülbül gibi olmalı. Müslüman Türk töresinde ele kına yakmak vardır. Avrupalı'nın çeşitli kozmetik ürünlerinin hemen hemen hepsinde kanserojen madde vardır. Kına da şifa olduğunu Muhammed Mustafa söylüyor. Bunu bugün bilim de itiraf etti. Kurban kesirirken koç ve koyunlar kınalanır. Evlenen kızlara kına eğlencesi yapılır. Askere giden delikanlara da kına yakılırdı. Askere giden delikanlara da kına yakılırdı. Fetih suresinin yazılı olmuş olduğu pazubantlar da kollarına takılırdı. Bugün dernekle, düğün dernekle askere uğurlanan Mehmetçiğin parmağında da kına vardır. Komutanı bunu görerek sebebini sorar. Mehmetçik bilmediğini söyler. Anasına mektup yazar, sebebini sorar. Eli kanlı, eli, eli, eli, eli, eli kınalı, başı örtülü, koko tesbihli, seccede, seccadeden başı kalkmayan. Ana şöyle bir izahta bulunur. Oğlum, biz üç kurban verir, onları kınalarız. Kurban keserken, koç ve koyunları kınalar. Bunları Allah'a kurban veririz. Kızlarımızı... Kocaya gönderirken, kocasına kurban olması için kınalarız. Vatana kurban için de, askere gönderdiğimiz evlatlarımıza kına yakarız. Allah'a kurban, kocaya kurban, vatana kurban. İşte yol, işte gerçek, işte ana, işte asker, işte Çanakkale. Çanakkale'yi Çanakkale yapan asalet ve salabet. Ey benim kınalı Türkiye'm! Görüyor musun, Muhammed Mustafa nerelere kadar ulaşıyor? Elindeki kınaya kadar, ona değil onun kapısında avlayan köpeğin ayağından kalkan tozun zerresine yüz bin başın feda olsun. Şimdi de isterseniz Çanakkale ruhunu doğuran Osmanlı anası Şair Leyla Hanım'ı dinleyelim. ''Yanarsam nar aşkınla yanayım ya Resulallah'' ''Ezelden bağır yanık bir gedayım ya Resulallah'' ''Evayı nefsime tabi olup pek çok günah ettim'' ''Huzura hangi yüz ile varayım ya Resulallah'' harimi ravzana sürmüşken ruyu siyahım yine cürm günah günaha müptelayım ya resulallah kapında Boynu bağlı bir esirim, desgirim ol, garibim, bir kesim, bir destüpayım ya Resulallah. Kulun leylaya, şahım var iken, dergâh ihsanım, varub ben, kankışa yalvarayım ya Resulallah. Kulun Leyla'ya Şahım var iken Dergâh ihsanım Ve Rabb'e Kankışa'ya yalvarayım Ya Resulallah Anam benim Anaların anası Bazı kardeşlerimiz ...böyle ekolu okuyuşlarımızı anlamıyor... ...tenkide diyorlar... ...İbn-i Kayymi Cevzi Rahimallahu Teala... ...Eddaw'ul Münir adlı kitabında diyor ki... ...Resul-i Ekrem sağa ve sellem Hendek Savaşı'ndayken... ...Hendek Savaşı'ndayken... ...Sahabe-i Kiram'la birlikte Hendek kazıyorlardı... ...Medine-i etrafını Hendek'le çeviriyorlar... ...ki düşmanlar Hendekleri aşıp da şehre girmesinler diye... Tabi hendekler geniş açılıyor, derin açılıyor. Askerleri önleyebilecek çapta açılıyor. Yani, Sahabe-i kiram onlarda insan yoruluyor. Artık bitiyor. kanter içerisinde kalıyor. Nefesleri tükenir gibi oluyor. Resul-i Ekrem sağ ve sellem askerleri. Resul-i Ekrem sağ ve sellem hendek kazma işiyle meşgul olanları. Meşgul olanları. Böyle şiirlerle. Böyle. Peki ekolo e, Değişlerle ...moralize ediyordu... ...ve sahabe-i da... ...onlara bir şeyler söyleyin... ...onlara bir takım şiirler okuyun... ...onlara... ...onlara... ...davaya daha fedakarane... E, ...çalışmaları noktasında... ...onları tahrik edecek... ...bir takım böyle... ...makamlı şeyler söyleyin diye... ...Muhammed Mustafa... ...sallallahu aleyhi ve sellemin tembihi vardır... Muhammed Mustafa'yı tanımadan sofuluk olmaz. Lütfen ham sofuluk yapmayalım. Ecdad zamanında, Ejder zamanında İstanbul Yedi Tepe üzerine kurulmuştur. Yedi Tepe'de de mehter çalıyordu. İmsak vaktinde çalıyor mehter, ta ezan saatine kadar yarım saat, her sabah mehter çalındı. Adam sabahleyin yatağından kalktığı zaman Yatağından kalktığı zaman ezandan önce mehter marşileri kalkıyordu. Bu adam mağarasındaki mağarasından çıkan aslan gibi kükreyerek kükreyerek çıkıyordu. Afedersiniz. Mehter vuruyor. Artar cihatlaşanımız, Fahri Resul Sultanımız, Şer'i bize insanı hak, Oğrunda aksın kanımız. Türk oluyoruz Türk oluyoruz Ünvanlı nanlı, şanlıyız, Allah deyip can ederiz, var nusrete imanımız. Sen gel de, sen gel de bu ruhun önünde dur bakayım hadi. Hamilton Çanakkale'de, Çanakkale'de İngiliz askerine diyor ki, susturun şu Türkleri. İngiliz askerleri zannediyor ki, Türklerin toplarını susturun. ...İngiliz askerler seri topa ateş, ateş, ateşine başlıyorlar. Da da da da da da da da da da. Hamilton dedi ki ulan kafasızlar. Ben size toplar ateşleyin demedim. Şu Türklerin cephesine çal çalan mehteriz usturun mehteri. Savaş silahla yapılır değil mi aziz dostlarım? Savaş silahla yapılır ama bu noktada var ya heyecanın bana ne söylüyor biliyor musun? Heyecanın bana ne söylüyor biliyor musun? Arkamdan mehter çalsın, elimde taş olsun, sopa olsun, ben yine Allah'ın izniyle işi bitiririm. İşi bitiren aşktır aşk, yeter ki sen aşkın menba ol. Çanakkale'de şehit olanlara ölü demeyelim, Çanakkale ölüleri vesaire, Yo, yo, onlar ölü değil diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. ولا تكونوا لمن يقتل يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا Allah yolunda ölülere ölü demeyin onlar diridir ama siz anlamıyorsunuz diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Bundan 20 sene önce Çanakkale'nin Alçıtepe köyünden İsmail aldı kaçtı diye bir vatandaşımızdan dinlemiştim. Ne diyor biliyor musunuz vatandaş? Hocam diyor tarada çip sürüyorum diyor. Baktım diye bizim diyor traktörün diyor pulluğu diyor takıldı bir yere diyor. Traktör gitmiyor diyor. Allah Allah bu nedir vesaire. Bir de inerim bakarım ki meğer kucağında silahıyla şehit düşmüş bir Osmanlı askeri Çanakkale'de. Baktım su matarası hala duruyor. Hala mataranın içerisinde su var. Matarayı aldım. Ben yoluma devam ettim. Beni o gece yatmadan önce yüreğime bir sıkıntı düştü. Yani bir şeyler oluyor bana anlamıyorum diyor. O ile birlikte uyudum diyor. Geceliğin rüya görüyorum. Birisi üzerime doğru geliyor. Aynen bana şunları söylüyordu. İsmail, İsmail mataramı ver diyor. Mataramda benim abdest suyum var diyor. Tamam mı dostum? Tamam mı dostum? Rahmetli Necip Fazıl Üstad derdi ki... ...ben Türkiye'yi... ...yerin üstündeki 35 milyon... ...ki o zaman Türkiye'nin nüfusu 35 milyondu... ...ben Türkiye'yi... ...yerin üstündeki 35 milyon... ...ölünün... ...ölünün değil... ...yerin altındaki 35 milyon... ...dirinin... ...koruduğuna inanırım diyor... ...dirilerin... ...dirileri... ...yerin altında... ...ölüleri... Yerin üstünde olan bir ülkenin halini iyi düşünelim. Nasılsa Pırşın füzesi gibi. Ben Türkiye'yi yerin üstündeki 35 milyon ölünün değil yerinin altındaki 35 milyon dirinin koruduğuna inanırım diyor. Vatanımızın batısındaki Çanakkale şehitleriyle doğusundaki Allahu Ekber şehitleri bizi korumaktadır. İnsanlarımızın kimliksiz ve kişiliksiz yetişmemesi için Buraların çok iyi, çok güzel okunması gerekir Çanakkale'yi, Sarıkamış'ı, Medine savunmasını okumayan Tarih okudum demesin Sen hayatında hiç Çanakkale'li, hiç Sarıkamış'lı, hiç Medine-i Münevver'li oldun mu? Oldun mu? Oldun mu? Sen gözlerini hedeften ayırma Hayırırsan engelleri görmeye başlarsın. Hazreti Ömer'in sözü kulağımıza küpe olsun. Resulullah buyuruyor ki: İnna Allah a'azzana bihadde din. Femehme btagayna, femehme btagayna el izz min gayri ezallana Allahu. İnna Allah a'azzana bihadde din. Allah bizi İslamiyetle, bu dinle şerefli kılmıştır gayri Biz ne zaman İslam'ın dışındaki bir takım yani kaynaklardan şeref arama koyulduk. Ne zaman ki İslam dışı mihraklardan şeref peki dilenmeye başladık. O zaman Allah Celle Celaluhu bizi zilleder. Bizim burnumuzu yere sürter buyuruyor. Sen Hazreti Ömer'e bak Ömer'e. Ömer'e bak Ömer'e. Osmanlı ordusu savaşa giderken giderken peki ceplerinde Ashabı Bedir'in isimleri yazılı kağıtlar bulunurdu. Savaş eğer kazanılmayacak gibi bir durum olursa oradaki Bedir'de savaşan 309 tane sahabenin ismi efendim okunur, onların hürmetine peki onların hürmetine ...Allah'tan yardım istenirdi. Rabbim, Rabbim... ...şu varakada şu, efendim yani... ...kağıtta yazılı bulunan ...üç yüz tane sahabenin... ...hürmetine Allah, ne olur... ...sen Asakir-i Mansur-i Muhammediye'yi... devleti aliye Osman'ın ordusunu... ...muzaffer eyle... ...diye dua ederlerdi. Hatta ve hatta, hatta ve hatta... ...eğer savaş... ...kaybedilecek gibi olduğu zaman... ...Hazetemr radıyallahu anh... Hazreti Ömer radıyallahu Hatırlanır Onun gücü Onun kuvveti Onun dehası Azamet ve celaleti Hayal olunur Ondan sonra savaşa Yeni bir eforla girilir Düşmanın defteri dürülürdü Bunu da unutma Okudun tarih bunları yazıyor mu? Yazıyor mu? Muhterem dinleyenlerim Çanakkale bitmez O bir nefestir nefes biz nefessiz yaşayamayız. Biz sizlere deryadan bir sadece bir katır sunduk. El katra etü tüm biyonu derya diye Arapçada bir atasözü vardır. Damla deryadan haber verir. Az konuştuk ama çok derin anlayalım. Aa, şimdi de Akif'i dinleyelim. Akif ne dehşetengiz konuşuyor. Ne yürekten konuşuyor. Kaybolan Osmanlı ve ey Osmanlı'nın yetim torunları. Dedeni dinle. Torun dedeye çeker dedeye. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşin Ne hayasızca tehaşşut ki ufukları kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor, kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklimin cihanın duruyor karşısında. Australiya ile beraber bakıyorsun Kanada. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna. Hani ta da züldür bu rezil istila. Kustu Mehmetçi'nin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bizi, bizi afetti o yüz. Medeniyet denilen kahbe hakikat yüzsüz. Ölüm indirmede gökler ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir savrulur enkazı beşer kafa göz gövde bacak kol çene parmak el ayak boşanır sırtlara vadilere saanak saanak hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram. çünkü tesis ilahi o metin istihkam asımın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Vurulmuş tertemiz anlından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için, toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse, opak anlı değer. Ne büyüksün ki, Kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin aslanları ancak, Bu kadar şanlıydı, Sana dar gelmeyecek makberi kimler kasın? Gömelim gel seni tarihe desem, Sığmazsın, Her cümer ceddiyin yetmez o kitap, Seni ancak ebediyetler eder istiab, Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, Ruhumun vahyinin Duysam da geçirsem, Taşına, tüllenen mağribi, Akşamları sarsam yarana, Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana, Sen ki, Son, ehli salibin kırarak savletini, Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'in, Kılıçarsan gibi, icraline ettin hayran, Sen ki, İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, O demir çemberi, göğsünde kırıp parçaladın, Sen ki, ruhunla beraber gezer ecramı adın, Sen ki, Asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit. isteme benden makber. Sana ağ açmış duruyor peygamber. Muhterem dinleyenlerim. Son sözümü yine Akif'in enfes cümlesiyle noktalamak istiyorum. Allah bu millete bir daha... Çanakkale Harbi'ni göstermesin. Rabbim... Rabbim... içimizdeki beyinsizlere bakıp da... Sen bizi muahaze etme... Bize adaletinle muamele edersen... Yandık piştik Allah'ım... Bize sen... Merhametinle... Rahmetinle muamele eyle... Bu millet şimdiye kadar... Senden başkasına Rabbim... Muhammed Mustafa'dan başkasına da rehberim demedi... Aynı noktada dimdik durmak için bizlere çanakkale ruhu ihsan eyle. Şimdi, şimdi ehlullahın dilinden bir dua ile sizin canlı aminlerinizi bekliyorum. Herkes ellerini kaldırsın bakayım. Cenab-ı Hakk'ın dergah kapısında hep birlikte yalvaracağız. Delikanlı gibi aminlerinizle Allah meleklere karşı sizinle iftar edecek. Öyle bir amin deyin ki bitişikteki daire bile senin amininin sesini duysun. Yahu bu bitişik dairede ne oluyor diye merak etsin. Allah meleklere karşı şu an sizinle iftar edecek. Yattığın yerden kalk bakayım. Kalk kalk kalk, kalk ayağa. Dön kabileye. Kaldır ellerini. Başlıyoruz. Bismillah. Ümmeti Muhammed olan efrada Ey keremler kanı merhamet buyur Hızırla İlyas'ı gönderim imdada Ey keremler kanı merhamet buyur Aziz dinleyenlerin ey keremler kanı Merhamet buyur dediğim zaman hepimiz kora halinde amin amin diyoruz bir daha. Ümmeti Muhammed olan efrada ey keremler kanı merhamet buyur. Hızırla İlyas'ı gönderim dadada. Keremler kanı e merhamet buyur Muhammedmedi eman ver bize Kamil iman ile zaman ver bize cenneti alada mekan ver bize Ey Keremler kanı e merhamet buyur Ümmeti Muhammed oldu perişan, Eşrafı mahvoldu, kalmadı zişan. Ey Vahidi Mutlak, sensin Keremşan, Ey Keremlerken'ı merhamet buyur. Ey Halik-i Alem, olman. Senden özge yoktur bize bir güman Ya Rabbi bize göster bir darul eman Ey keremler kanı merhamet buyur Muhammed urmedih reddetme bizi Dergâh-ı rahmetten seddetme bizi, Ağyar zümresinden addetme bizi, Ey Keremlerkanı merhamet buyur. Habibindir senin Ahmet-i Muhtar Server-i Enbiya zatında dildar Sen bizi affeyle aman ya gaffar Ey keremler kanı merhamet buyur Bühermeti yarab nuru peygamber Embi ya Evliya, cümle cümle yere ya der, Yarı gari güzel, siddiki ekber, ey keremler derken merhamet buyar. Embi ya Evliya, hurmeti yarab, ismi ya ya hurmeti yarab. Hürmeti yar, ey gelenler kani narhamet buyor. Embiya evliya hürmeti yar, etkiya esmi yar hürmeti yar. Ürefa şürefa hürmeti ey gelenler kani narhamet buyor. Bir hakkı ya Rabbim Zat-ı İzzet'in Esrar ya Rabbim ilmi hikmetin Bir hakkı ya Rabbim şanı kudretin Ey keremler kanı merhamet bu yor. Bir hakkı ya Rabbim Zat-ı İzzetin. İzranı ya Rabbim, ilmi hikmetin, Bu hakkı ya Rabbim, şane kudretin, Ey keremlerken'e merhamet buyur. Lütfi bugün ya Rab abd-i zelildir merhamet gözü alildir Sebkati rahmetin evde delildir Ey keremler kanı merhamet buyur Türkiye'm bugün ya Rab Türkiye'm bugün ya Rab, abd muhtacı merhamet, gözü alildir, sevkati rahmetin elde delildir. Ey keremler kanı merhamet buyur, ey keremler kanı merhamet buyur, ey keremler kanı rahmet buyur. Ey benim Erzurum'un karlı, paldakken dağlarının, şahbazı ve kartalı alvarlı Muhammed lütfi Efem, Efeleri nefesi Efem. Sayın dinleyenlerim, bir başka Çanakkale ruhunu tenefüs etme umuduyla, şimdilik hoşça kalın, hoşça kalın. Hoşçakalın ey Allah'ın miski amber kokulu kulları.